إِلَّا لِهُدَانِهِ لِهَذَا مَا كُنَّا بِهِ هَدَيْتَ لَوْلَا هَدَانَا اللَّهُ مَا تَوْفِيقِي وَعَطَائِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا رب اعوذ بك من امزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve defa drankum şü e ila haule ve la kuvvete illa Her sene olduğu gibi Rabiul Evvel ayında bu mübarek ay çıkmadan herhalde haftaya da çıkmış olmuyor. Ondan sonra çıkıyor. Eee bu mübarek cem cuma gecesi bir ay boyunca efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili dersler yapıyorduk evvelce de. Bu mübarek ayda da öyle olsun inşallah. Geçen haftada yapmış olduk yani. Hem Bursa'da yapmış olduk, hem Sinan Erdem'de yapmış olduk. O haftanın hakkı da verilmiş olduk. Bu gece de inşallah burada da yaparız. Haftaya da inşallah yaparız. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük hakkı, sonsuz hakkı var da işte ne kadar ödeyebilirsek Allah Teala bizleri onun hakkını ifaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. O hususta ayet-i kerimeler ve hadis-i okuyor idik. İnşallah bir zaman sonra da e, birkaç haftalardan sonra da Şifa-i Şerif'e zaten başlanır. E, o bir ders, normal ders bir ders Şifa-i Şerif'ten takip edilerek hem Şifa-i Şerif bitirilmiş olur. İnşallah. E, daha birçok yarım işlerimiz var. Allah bitirmeye muvaffak eylesin. Allah. Amin. Rabbim tamamını erdirsin. Amin. Ömrümüze bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rab vaktimize bereketler ifsan. Amin. Allah'a vücudumuza sıhhat afiyetler ikram eyle. Hizmetinde, dininde istimal etmeye muvaffak eyle ya Rabbim. Dinle, kitabına, sünnetine Habibiniz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde kullanmayı nasip eyle ya Rabbim. Sen bizi bu yollarda istimal eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, müşkil fitnelerden cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım Allah salli ala Seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. <gülüyor> <gülüyor> Okudu mahat-ı vesair. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi yani onun muhabbeti, bizim onu sevmemiz nedir bize? Farzdır. Ve bize nedir? Dindir ve imandır. Ee, bunu bize Allah'ımız farz etmişti, Celle Celaluhu. Onu bize Allah'ımız göndermiş Celle Celaluhu. Ve sonra onun sevgisini bize farz etmiş. Biz bu sevgiyi kendimizden uydurmadık. Bu sevginin lüzumunu bidat gibi ihtiyaç etmedik. Ahet-i kerimeler bizi böyle yönlendiriyor. E bu sevgide de kasırız ve mukassırız. Yani bunda da tamamına ermiş değiliz ve ispat edebilmiş de değiliz allah Teala. Samimilerden eylesin, dürüstlerden eylesin, özü sözü bir olan sadıklardan eylesin. Yoksa kazip oluruz Allah muhafaza eylesin. Yani sevgisinde yalancı olanlar var. Seviyorum sözünde sahtekar olanlar var, çıkanlar var. Bizim de böyle olma tehlikemiz de var yani. Çünkü e, sevgiyi ispat ister, delil ister yani. Hiçbir dava delilsiz, sabit olmaz. Bu hususta e, bazı örnekler vereceğim. Bu hafta yetti, yetti. Şimdi tabi yollarda don olur, buz olur falan onu hesap ettim. Biraz erken başlayayım dedim ama yine yukarıda e, bazı sorulara cevap veriyordum televizyonla, yayınlarla ilgili. Çarşamba akşamları yayınlanıyor size. İnşallah çarşamba akşamdan takip edin Lale Gül TV'de e, Bayağı konulara temas ediyorum. E, o işte uzadı yoksa yine çay may, bir şey içemedim yani merak etmeyin bir vakit bulup da çay may, içemedim bir zor su içtim geldim e, efendim Sinan Erdem'den mesela ayrıldık e, şeye, arabaya bindim şekeri ölçtüm uzmanla şekeri de ölçmiyorum hani abdestli olayım diye bu biraz iktifaflı ise de kan çok az çıkıyor ama. Yine e, ekseri ulemaya göre abdesti bozuyor o. Ha, az da çıksa falan. 13'ün için ihtiyatan işimiz sağlam olsun diye tabii hani namaz için demiyorum. Namaz için zaten e, riayet ederiz de hani orada sohbet ediyoruz. Sohbette de abdest olan olalım diye falan e, çıktıktan sonraya bıraktık yani. O da tabii saat 1'e yaklaşık. 1 oldu biz arabaya daydık. Yani. 395 idi şeker. 395 ile Allah Teala bizi 3 saat ayakta size konuşturdu elhamdülillah. Bu, burada bir ağrı sancı da duymadım. Ee, bir... E, ...vücudumda da bir ağırlık da hissetmedim. Bu nedendir? Sevgidendir. Mahbettendir yani. Sevgi gibi bir sermaye yoktur. Sevgi ve samimiyet ve sadakat insana öyle bir kuvvet verir ki yani. En hasta adamı e, efendim, en sağlamdan güçlü yapar. En cılız atı, en hızlı koşana yetiştirir yani. Sevgi meselesi, mahbett meselesi. İçinizde benden çürüğü yok. Hastalık bakımından. Ama siz dayanamadınız. Siz dayanamıyorsunuz. E demek ki burada bir, bir içten gelecek yani. Bir aşk olacak, bir sevgi olacak, bir hizmet derdi olacak yani. Onun için Allah'ım hepimize bu muhabbeti sadaketi nasip etsin. Amin. Ve bunu ispat edebilmeyi de müesser Amin. Amin. Ondan sonra şimdi biz ne kadar büyük bir vazife değil, ne kadar büyük bir mesele işteyiz millet neredeyken biz neredeydik millet e, nelerle meşgul biz nelerle meşgul idik mesela bunlar bunları düşündüğümüz zaman ne kadar hamd edelim ne kadar şükredelim yani bir anda kalpler fırıldak gibi dönebilir bir anda müslüman kafir olabilir bir anda peygamberi seven sallallahu aleyhi ve sellem ona düşman olabilir bir de kalkarsın sabah peygambere düşman ol haşa olabilir yani ve oldu müslüman olan mürtet olan var dinden dönen var e, tabii ki müslüman olan daha fazla. Allah'ımıza hamdolsun. Ama mürtet olan da var az çok. Var yani. Dinden dönen var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk eden var. Ehl-i sünnetten çıkan çok. Bidat ehliğine giden var. Şiaya meyleden var. Adam Kadiri Şeyh'im diyordu mesela. Adam Kadiri Targan'ın şeklendendi. Biz 80 senesinde onu Trabzon'da Erbakan Hoca il başkanıydı o Haydarbaş. Biz o zaman Rasül Hoca götürdü beni o zaman. Sakalı yoktu ama Sakal yoktu ama itikadı düzgündü. Şimdi sakalı var ama itikad gitti. Sakal ne yaptın itikata? Efendim, adam böyle nur gibiydi o zaman. Ben 80'leri söylüyorum. 80'de gittik, küçücük bir evi vardı. Odasına iki kişi, üç kişi yani bir Küçük böyle bir çekyat falan. Böyle gariban, mütevazi. Erbakan Hocam'ın il başkanıydı o. Şey, Trabzon Merkezin yani. E şimdi adamın geldiği duruma bakarsanız, Püü, e bu Bekir'e seviyor, Ömer'e seviyor. Rıdvanu Allah'a mecmain, muhafiratı alansıyor. sövüyor, seviyor. seviyor. Şu anaksi Cellat diyor ona bunu takıyor, buna bunu takıyor. Adam alene konuşuyor, bütün sakallı sarıklara. Abi edersin P nokta nokta diyor. E böyle bir duruma geldik yani şimdi. Şimdi eli beyti topluyormuş da bilmem ne bulmuş ne kadar molla varsa, Şia mollalarını, onları. Birkaç tane belki de eli beyten olup yani seyitlerden olup da kanan da olabilir. Çünkü bunları eli sünnet zannediyorlar. Ben şimdi Şiiyim demiyor. Esas sorun burada. Ben eli sünnetim dediği için birkaç sarıklıyı bilmiyorum resim göster bana. Baktım birkaç sarıklı sanki eli Sünnet sarı da var. Çünkü neden adamları güzel sünnetiz diyor. Kadiri tarikat diyor. E adam da eli sünnet zannedip katılır programa. Ne bilsin? Ya birkaç da öyle var ama geri kalan bakıyorum tabii Şiim e, Şii mollaları tiplerinde. Bu adamlarla işte ellerini kaldırmışlar bir havaya bir şeyler. Ehlibeyt şeyi kullanıyor. Şimdi bunlar biliyorsunuz bir de Ehlibeyt mezebi uyduruyorlar. Savaşlama da devamlı Ehlibeyt mezebine göre mealde hep yazar Ehlibeyt mezebine göre. Halbuki Ehlibeyt mezebi diye bir mezhep var mı? Yok. Ehlibeyt mezebi diyor bir mezhep yok. Cafer-i Sadık zaten İmam-ı Azam'ın hocası. Dolayısıyla Ehlibeyt mezebi zaten eli i Sünnetin içindedir. Ehlibeyt mezebi ehl Sünnete muadil gibi gösterilmeye çalışılıyor. Şimdi eli Sünnet'i Sünnet Resulullah sallallahu taktığı bir isim. Hiç Ehlibeyt Resulullah'ın taktığı ismin dışında kendine isim takar mı? Zaten ehl var. ehl Kur'an'da da var. Ama Ehl-i diye mezhep yok. Zaten onların görüşleri dört fıkıh mezhebini. İmam Şafii ehl e ne kadar merak. İmam-ı Azam Efendimiz ehl hastasıydı. Bütün mezhep imamları ehl peşinden gitti. Onlardan öğrendiler zaten. 12 imamın büyüklerinden. E dolayısıyla zaten onlar onların talebeleridir. Mezhepleri onlar tedvin ettiler. E, fıkıh mezheplerini bize kadar elhamdülillah sabah sağlam ulaştırdılar. Öbür şia ne yaptı? Biz sizin taraftarınız diyerek onları sattılar zaten kaç kere. Hüseyin'i sattılar. Orada ölümüne razı geldiler. Kendileri niye öl ölmediler o zaman onu kurtarmak için? 70 kişi Kerbela'da şehit olurken he? Yezid zındığı efendim, Ziyad bilmem nesi Melun'u orada onlara saldırırken binlerce kişi niye seyretti o zaman? Biz sizin taraftarınızız dediler. Söz verdiler biat edeceğiz sana dediler, çağırdılar. Orada Hazreti Hüseyin gözlerinin önünde şehit olurken niye kendileri sağlam kaldılar? Niye canlarını feda etmedi saattekarlar Ya, bela. Ondan sonra da onların adına meze uydurdular. Ne kadar hurafe varsa, mütehan şöyle faziletlidir. Mütehan yapmak bilmem ne kadar şehit sevabı var. Bunu bu hafta çarşamba dinleyin. Lalegül'de anlattım bu mütehan ne kadar büyük bir zina olduğunu ve ne büyük bir haram olduğunu. Ya bunlar bunlar uydurdular. 40 tane hadis uydurmuşlar içine. Acem palavraları. Bütün ben size söylüyordum bunu acem palavralar. Hadis uydurdular dolu. Ehli Beyt'e ettiler. Ondan sonra neler ne? Ters ilişki istinad ettiler. Ters ilişkiye Ehli Beyt cevaz veriyor diyor. Allah'ım temiz tuttuğunu ayetle bildirdi insanlar. Ters ilişkiye cevaz verip? E ne dedi Mustafa İslamoğlu? Ehli Beyt, ters ilişkiye cevaz veriyor diyor. Ben vermiyorum diyor. Bak bak bak. Ben vermiyorum diyor. Ben diyor Hanefiyim diyor. Sünniyim diyor. Ama diyor Ehli Beyt verdi diyor. Evet nerede verdi? Biz Şii tefsirlerini bulduk. Şii tefsirlerinde bile Ehlibeyt'te böyle bir şey yok diyor yani. Bazı insaflı Şii tefsirler. Bazı insafsızlar Ehlibeyt'e bunlar da iftira ederler. Ehlibeyt'e iftira, iftira, iftira. Neler ettiler ya? Eşini gelibeyt toplantı yapıyormuş, millet toplamış, elini kaldırmış. Ya bunlar bu Şii mollaları bunlar nerede Ehlibeyt? Ehlibeyt Hz. Ömer'e bağlıydı. Hazreti Ebubekir'e bağlıydı. Cafer Sadık Radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'in torunuydu bir yanda anne tarafından. Torunuydu, tarikatta halifesiydi. Selman Farisi'den Hazreti Sıddık'ın yolu geliyor Nakşi tarikinin silsilesinde Cafer Sadık var Radıyallahu Teala. Hazreti Sıddık dedesidir. E, tarikat nispeti de oradan geliyor, onun. Diğerleri Hazreti Ali'den gelen. Ama Hazreti Cafer Sadık ilginç. Hazreti Sıddık'tan da e, nesebi var, soybağı da var. Anne tarafından. E, dolayısıyla e sen şimdi e, Ehl-i Beytin Hazreti Sıddı, Hazreti Faruk kadar sevdiği belli. Hazreti Ali Efendimiz'in e, bu ümmetin en eftali Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'dir ve Ömer'dir. Kim beni onlardan üstün tutarsa müfteridir, iftira sopası, 80 sopa atarım buyurdu. Bana iftira atmayın buyurdu, ben onlardan eftal değilim. E mesela Şii, esas Hazreti Ali Çeven, yani Eski alimler, zannedersem Abdurrazzak gibi, Bukhari'nin de şeyhidir. İmam Rabbani Hazretleri ondan da bahseder. O diyor ki, ben Hz Ali taraftarıyım yani. Ama Ebu Bekir ile Ömer ondan üstündür. Niye? Hz Ali dediği için diyor. Şimdi diyor, ben nasıl Hz Ali'yi seveceğim de sonra da sevdiğim adama iftira edeceğim diyor. Ya sevdiğim adamın dediğini nasıl kabul etmeyeceğim? Madem Ali'yi seviyorum, o da diyor ki, Şeyhain iki şeyh, Ebu Bekir ile Ömer benden üstündür diyor. Bu metine en eftali, Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Onlardır diyor E sen bunlar nerede Eylübeyt? Hazreti Ömer Efendimiz'i Günahları kadar sevmiyorlar Hazreti Ömer Efendimiz teravihi icat etmiş zannediyorlar Teravih kılmazlar Millet camiye gire bunlar camiden çıkar Mekke'de Teravih kılmamak için Mütannikahı Hazreti Ömer haram etti diyorlar Dayanmışlar Mütannikahına büyük sevap var diye Halbuki Hazreti Ömer haram edemez Teravi de meşru etmedi Teravih Resulullah meşru etti sallallahu aleyhi ve sellem üç kere kıldırdı camide, cemaate zaten. Hazreti Ömer, Fars olma tehlikesi kalktı dedi, devamlı kılalım. Yani zaten devamlı kılındı da evlerde kılın Biz camide devamlı kılalım dedi. Müteahhit Rasulullah haram etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer beyan etti. Bu önümüzdeki çarşamba dinleyin. O usta bayağı malumat verdi. Farkını, nelerde alakası oldu? Yani bizim bildiğimiz zikahtan ne farkı var? İnce ilimler var, o tabii yarım saat onu anlattı. Şimdi... Bak... Benim yazdığım gazetede... Efendim, çok önemli haberler çıkıyor benim yazdığım gazetede. Bunlara bakarsanız, e tabi ben gazete haberlerinde burada verecek değilim. Ama dinle alakalı olduğu zaman, itikadla alakalı olduğu zaman veriyorum. Söylüyorum yani. Daha ilk zaman bu e, şeyin, terör örgütlerinin, e, İran'la irtibatı ve Suriye'nin e, bu Müslümanların bu kadar zulme uğramasının sebebi biliyorsunuz, e, İran'ın Esed'i desteklemesidir. Bunu artık biz evvelce dediğimiz laflar şimdi alene çıktı Ay yuka çıktı herkes Dillendirmeye başladı E tabi o zalimi bunlar tutmasaydılar Bugün el-i sünnet müslümanlar Dünya üzerinde milyonlarca müslüman muhacir Olmayıp evlerinde barklarında kalırdı Perişan oldular muhacirler Allah bir an evvel onun Devletini Allah iskat eylesin amin. Bir an evvel müslümanları muhacirleri Yurtlarına yade eylesin Allah Amin, amin. el-i sünneti aziz eylesin Amin amin, amin. Dua, Çok duaya ihtiyaçları var e şimdi o Süleymani mi neydi bir komutan? O gazden ilk çıktığı günlerde o haberi yaptı, efendim. E, şeye eli sünnet Müslümanlara işte hür orduya, e, bizim eli sünnet olan e, eset e karşı mücadele eden eli sünnet olan kişilere efendim e, komutan olarak eset güçlerinin başına Süleymani denen İran'ın adamı komutanı getirildi. O kadar bir hareket ediyor eli sünneti kesmek için. Bunlara göre sünneti kesmek sevap çünkü bunların mezebi böyle bir bozuk meze. Tabii ehl sünneti. Yahudi nasıl Müslüman kesmek cevap? Bütün millet hayvan, tek insan, Yahudi ırkı. Bunlarda da oradan birleşme olduğu için i̇bn Sebe Sebey Yahudisinin kurdurmasından dolayı aynı kafa ehl-i sünneti hiç insan değil yani. eli sünnet onlara göre baş düşman. ehl sünnet ulemasının kitaplarında diyor bir Şii ile bir Sünni bir yerde yapayalnız kalsa Şii mutlaka onu öldürmeyi hedefler. Ama mutlaka diyor. Nasıl öldürebilirim diye plan yapar diyor. Bu bütün yani i̇bn Hacer Eytemi gibi büyük alimler yazıyor bunu yani. Gazete haberi değil yani. Böyle insanlar. E şimdi mesela yine o benim yazdığım gazeteden ne diyor şimdi bize Büyük Ayetullah'tan Fitne'ye cevaz. Büyük Ayetullah. Neymiş adı? Gül Paygani. Gül ne yapmış? Bu e, 6 Ocak'ta çıktı bu haber. 6 Ocak gününkü gazetede. İran'ın önemli taklit mercilerinden Gül ...Şiilerin Ömer'i öldürme töreni... ...adını verdikleri ayine cevaz verdi. Diyormuş ki caiz bu tören yapılabilir. Bu tören ne için? Hazreti Ömer'in öldürülme bayramı. E zaten az Ömer'i öldüren Mecusi... ...o Fars asıllı... ...Ebu Lüle, ...Ebu Lüle denen Mel'un'un... ...İran'da türbesi var. Kabri orada değil. Medine'de çünkü kısas yapıldı Hazreti Ömer vefat edince... E, ...gebertildi ama... Anıt mezar yapmışlar. Anıt mezarın türbesini Ali Eren Hoca bizim dergide bastı. Bir kere Ali Eren Hoca'nın yazısında bizim dergide resmini bastı türbenin. Ebu Lü'lü Hazreti Ömer'i öldürenin türbesi var. Evet. Ve şu andaki bu Atullah denen adam Gülpaygani kim ise Hazreti Ömer'i öldürme töreni de ki bayram e, bu bayramda da ne var? İdü Zehra, Zehra bayramıymış bu. E, Ömer'i öldürme töreniymiş. E, burada e, Hz. Ömer Efendimiz'e küfür ettikleri küfür ettikleri sapkın bir ayinler varmış. Bunlar caiz demiş adam. Baş hocalarından biri. Ha buradayken yani. 6 Ocaklı gazetede git. E, bir şeyler konuşuyoruz ama yani biraz kaynaklı konuşmak icap ediyor. Çünkü ondan sonra ben, e, bana diyorlar ki bunu nereden söyledim, bunu nereden buldum bilmem. Şimdi bu savaşta mı oldu? Beni mahkemeye verdi. Yarın ifadeye gideceğim. E, yani senin ilmin varsa, ayet, hadis biliyorsan, doğru konuşuyorsan niye mahkemeye veriyorsun? Ben sen niye mahkemeye vermiyorum? Ben niye kimseyi mahkemeye vermiyorum? E çünkü mahkemeden beter ediyorum adamı da onun için. Ayet var, hadis var yani mahkemeye ne hacet var? Ben ne yapayım mahkemeyi şimdi? Sen yanlış konuşuyorsan ben de buradan konuşurum arkadaş. Ben de doğruyu konuşurum. E mahkemeye ben hakaret etmediğimi herkes biliyor. Ve burada 40 kere diyorum hakkımı bile helal etmiyorum hakaret edenlere uydurmuş bir şeyler işte, ifadeler, işte ne olduğunu bakacağım yarın. E bilmiyorum, Allah da bizi destekliyor. Amin. Allah da bizi destekliyor, ne yapalım onu destekleyen varsa. Ama arkadaş, sen, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem cinsel gücüne kadar üç Muhammed kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cinsel gücünü malzeme yapmışsın. Ve Resulullah Efendimiz Süleyman aleyhisselamın cinsel gücüyle karizma yarışına tutulmuş, Bukhari'ler ve Hazreti Enes'ler, sahabeler Peygamberimize karizma katmak için cinsel gücünü uydurmuş. Sen bunu yazıyorsun Üç Muhammed kitabında. Sen peygamberin cinsel gücüne kadar mevzu yapacaksın. Sahabeye Allah peygamber razı değil bunlardan kaba adamlar diye 1500 Sabiye Yahudi konuşacaksın. Kâb-ül gibi zata Efendimiz'e nur dedi diye Yahudiliğe meyletti diyeceğiz. Dört mezhebin müşteydi, hayızlı kadın camiye giremez dedikleri diye Resulullah Efendimiz'e hadiste helal değil diyor. Efendimiz başta bütün müştekilere yahudilere meyletmiş diyeceksin. Hazreti Ömer yahudilerden etkilendi diyeceksin. Bütün bunlar kaynaklı, kitaplı, ciddi sayfasıyla vermişim. E sen bunları yapacan peygamberi savunan çıkmayacak. Hazreti Ömer'i savunan çıkmayacak. Sahabe'yi savunan çıkmayacak. Müştekileri savunan çıkmayacak. Bunlara hani hakaret edemesin diyen çıkmayacak. Bir cüppeli zavallı Kariban çıkacak. Zaten oradan oraya oradan oraya o içeri atıyor, bu dışarı çıkarıyor, o içeri atıyor, bu dışarı çıkarıyor. Böyle gariban bir cübbeli çıkacak Ama ben Allah'ın Allah, Allah bile Celle Celaluhu diyoruz Celle Celaluhu denmez Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz yalakalığa lüzum yok s yazanlar yalakadır E şimdi sen bu kadar mevzu yapacaksın Bu milletin dinine, imanına, vicdanına Kadere lüzum yok Amentü altı esasdan biri gitti Daha neler neler neler Yani o artık reddiyelerin soru sayısı yok da Bu kadar mesele var Hakaretse Ben seni neyine hakaret ettim sen sahabeye nasıl kaba adamdılar diye hakaret edebiliyorsun? E bunların hakkını savunacak bir Müslüman çıkmayacak mı? Ya e ben bunu, e ben sen mahkemeni ver. Mahkemeyi bilmiyorum. Yani bu şekilde sahabeye böyle denemez, bu yanlıştır. Kadere iman şarttır, kaderi inkar edenler hadis-i şerif böyledir. Demek hakaretse, e yani bunu da hakaret sayacaklarsa, bu fikir özgürlüğüm özgürlüğü değilse... O zaman memlekette hiç fikir özgürlüğü diye bir şey kalmamış olur. O zaman adam Allah'a sövse biz bir şey diyemeyeceğiz. E, peygamber'e sövene biz bir şey diyemeyeceğiz. Yani resmen Kur'an'ı inkar edilip cinler yok. Cin suresindekiler cin değildi. Ninova'dan insanlardı. Yani bu kadar ayetlere yanlış manalar verilecek. Biz bu yanlıştır diyemeyeceğiz. Yani biz bunu diyemeyeceksek bize de söylesinler diyemeyeceksek açıklasınlar. Biz bunu diyeceğiz. Demek zorundayız. Biz Allah'tan korkuyoruz. Kimsenin cezasından korkmuyoruz. Biz kimsenin cezasından korkmuyoruz. Belasından korkmuyoruz. Biz Allah'ın azabından korkuyoruz. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve mümmetim desin. Bitti. Onun için gideriz ifademizi de veririz. Biz hakaret etmedik ki. Etmedik ve ettirmedik. Bu kadar beyan ettik biz bu meseleleri. Ama ve adam kendi bizzat gitmiş, bizzat müşteki olmuş. Efendim şudur budur benim hakkımda bunu konuşuyor, şunu konuşuyor. Ya kardeşim senin hakkında konuşulana sen de çık cevap ver. Çağırıyoruz gelmiyorsun. Müşterek bir yerde çıkalım çıkmıyorsun. E kendin ayrıyetten cevap ver. Sen ce cevap veremiyorsun. Diyorsun ki peygamber sanatçı bak bu dergide yazdım. Lütfen Allah rızası için bu dergideki yazım yeni bir yazı. Okudunuz mu bilmiyorum. Bak Allah rızası için okuyun. Herkese okutun bak Allah rızası için. Orada ben yine kaç saat uğraştım. Şu adamın yazısını bulmam lazım. Yazıyı düzgün anlamam lazım. Sonra kaynaklarına bakmam lazım. Verdiği kaynaklar doğru mu değil mi incelemem lazım. Bu burada roman yazmıyoruz biz. Ve bak orada yazdım. Resmen diyor ki peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımını Ayşe validemiz için hayızlıyken Kabe'ye soktu diyor. E şimdi arkadaş sen bunu dersinde bir Müslüman yok mu bunun yanlış olduğunu bilen? Ben de açtım. Baktım nerede böyle şey? Ben biliyorum da. Verdiği kaynaklara gittim. Diyor ki bayram namazına diyor hayızlı kadınları çağırıyor. Ya bayram namazına hayızlı kadınları çağırıyordu. Çünkü bayram namazı camide kılınmıyordu. Camiye çağırıyordu diyor. Ya bugün herkes bilir ki musalla denen Gamame Mescidi'nin olduğu o bulutun gölgelediği. Şimdi hala orada cami var. Ba bu Selam'dan çıktığın zaman arkanı verip Efendimiz'e selamlama kapısına Dan çıkış yani. Giriş değil de selamlamaya giriş değil. Çıktığın zaman gidersen şöyle hurma pazarına doğru eş ki Gamame Mescidi var Medine'de. Gamame yani efemce bulutun gölge yaptığı yer. Orada mescid. Orası musalladı. Musalla demek bayram namazları sığmadığı için mescide orada kılınıyor. Ora cami değil. Normalde ora çarşı. Adam abdestsiz de kusumsuz de oradan geçer. Yol orası. Ama orada musalla oluyor. Yani namazgah yapılıyor, şerir yiyor, Namazgah. Kalabalık. Efendimiz camiye çağırmadı hayırlıları. Hatta orada kaynağını verdim. İbni Hacer deyip duruyorsun. Yahu İbni Hacer, Fethülbari sahibi Askelane Hazretleri, büyük muhaddis, müminlerin emiri hadiste, tamam, ama sen niye onun görüşten orada yer vermiyorsun? Ve'a tezilül huyyezül Musalla, Bayram namazına gelsinler, bayram sabahı çok tecelli var, mağfiret var, dua var, o dualardan kadınlar istifade etsinler, genç kızlar, yaşlılar, hepsi gelsinler, Hayızlı kadınlar da gelsinler. Ama hayızlı kadınlar musalladan uzak dursunlar. O şartı bile koymuş. Yani cami değil. Cami olmadığı halde o gün için namazgah olduğundan, o saat için musalla kabul edildiğinden dolayı oradan bile ayrı dursunlar diyor. Yani abdestli kadınlar, gusurlu kadınlar yakına gelebilir. Hayızlıyseler musalladan bile kenarda dursunlar, uzakta dursunlar. İ'tizal yani uzlet. Köşe, kenar. Onu bile beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da Bukhari'de. E sen nasıl diyorsun ki Ayşe anamızı hayızlıyken Kabe'ye soktu. Nerede Kabe'ye soktu? Diyor ki, ihrama girdiğin zaman Ayşe anamız ağlamaya başladı. E dedi ki niye ağlıyorsun? Herhalde hayız oldun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi evet. E dedi ki ağlama. Çünkü yola çıkmışlar her zaman şimdiki gibi vırt ömre kolay değil. Birkaç kere gidebildiler zaten Mekke. Fethedildikten sonra zaten sekizinci sene de fethedildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki sene daha yaşadı Yani çok bir zaman geçmedi arada çok Bir kere haç yaptı zaten o da Dokuzuncu sene müşrikler daha karışık oralar diye Gitmedi hacca Fethihten sonraki sene Hazreti Ebubekir'i Radıyallahu anh haç emiri yaptı Hz. Ali e peşine gönderdi Hani bu sene son pay veriyorum size Artık müşrikler haç yapamayacak Müzdelife'ye, Mina'ya çıkamayacak, Arafat'a çıkamayacak Kabe'de çıplak tavf edilmeyecek diye, ilanları da yapsın diye, kendi haç yapacağız sene hani bir müşrik yapmasın, kalmasın diye, Hz. Ali Efendimiz de dedi benim akrabam olduğu için Hz. Ebu emir yaptı, sonra Hz. Ebu Bekir namaz kıldırıyordu yolda, e, imamete geçiyordu, bir de baktı Hz. Ali koşarak atıyla yetişti. Hazreti Ali yetiştiğini görünce, dedi ki herhalde belki beni Resulullah dedi yani emirlikten azletti de, Ali'yi gönderdiğine göre onu mu yerime koyacak acaba? Hemen Hz. Ebu Bekir, onlar öyle insanlar. Hemen imamlıktan geri çekildi, buyur dedi, sen mi görevlendirildin? Hz. Ali Efendim dedi, ben sadece Arafat'taki ilanı yapacağım. Çünkü kabile ve aşiret meseleleri var. Ben Efendimiz'in kabilesi, amcaoğlu olduğum için, bu ilanlar hani, müşrikler haç yapamaz, çıplaklar tavaf yapamaz, ciddi ilanlar var. Onun için bu ilanlar için, yoksa hac emiri sensin yani, kutbeler okunacak, namazlar kıldırılacak. E, hac emiri sensin ne de dedi, ben ilanda... Görevliyim çünkü müşrikler itiraz ederler. Sen onun akrabasından değilsin, onun adına konuşamazsın. Fitnesi çıkmasın, kabilecilik tahsubu diye beni gönderdi, ilanı da bana yaptırıyor. Dedi. Yoksa azap bölgemiz hemen çekildi buyur dedi yani. Seni mi emir gönderdi? Dokuzuncu sene o düzeni kurdu. Kendisi zaten son onuncu sene ve atçı'nı yaptı o yani fetihten ikinci senesi yaptı. İlk senesi düzen kurulmamış. Müşrikler de geliyor atça onun için onları görmek istemedi sallallahu aleyhi ve sellem. O ilanları yaptırmak üzere. Yani bir, bir kere haç yapmıştır. E, dolayısıyla Hazreti Aşe annemizde e, şey oluyor, mahzun olmasının sebebi nedir? Yani ben e, şimdi Kabe'ye senlen giremezsem, tahafı senlen yapamayacağım. Bundan üzülüyor tabii. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki sen e, üzülme. Çünkü bu hayız meselesi allah Teala'nın ee, Adem'in kızlarına yazdığı bir kaderdir yani bir yapı fıtrat meselesidir yani bu senin elinde olan bir şey değil doğal bir olay onun için sen bundan mesul değilsin ama sen ne yapacaksın şimdi bu hadisi delil alıyor hadiste ne diyor ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, if ma yef'alül haccu hacılar ne yapıyorsa aynılarını yapacaksın ne demek ihrama giriyor kadının zaten ihramı bizim gibi erkek kıyafetinde değil Şimdi bizim de buradan yoldan çıkıyoruz. Kadınlarımızla, kızlarımızla. Efendim ay haline denk gelebiliyor. Uçakta Mikat yerine yanaşmadan evvel veya buradan çıkarken de olabilir. Yani en en son hudut Mikat'a gelmeden şart niyet etmesi. İhram niyet edebiliyor mu? He? Hayızlı kadın ihrama niyet edebiliyor mu? Edebiliyor. Eşine hacı ne yapıyorsa yap yani. Ha hacca giden haclı bir kadın Efendim, i̇hrama, mikattan önce ihrama niyet edebilir mi? Eder. İhram namazı kılamaz. Zaten ihram namazı şart değildir, sünnettir. Dolayısıyla o sünnet ondan zaten düşer. Ancak ihrama niyet etmesi gerekli midir? Gereklidir, mikatı geçerse olmaz. E, mikattan evvel ihrama niyet edecek. Sonra, e, efendim, Haclı Kadın, e, şeyde, e, Mina'da bulunabilir mi? Bulunur. Şeytana taş atabilir mi? Atar. Müzdelife'de, vakfede bulunabilir mi? Bulunur. Arafat'ta vakfede bulunur mu? Bulunur. E zaten haçın kaç şartı var? İhram, Arafat, farz tavaf. Yani haçın 3 şartından ikisini hayızlıyken bile yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Gayra <gülüyor> ellâ tatufi bil beyt. Ancak beytullah'a tavaf etme dedi. Yani tavaf dışında. Çünkü tavaf bil beyt salâtun. Tavafta ne hükmündedir? Namaz gibidir. Ama orada tavaf namaz gibidir derken ...tavaf etme anlamından ziyade... ...bu şimdi diyor ki tavaf etme dedi. Çünkü tavaf namazdır. Ama esas oradaki mana ne? Camiye giremezsin. Çünkü mescidi harama... ...giremezsin. Ama o zaman mescidi haram... ...zaten küçüktü. Safa Merve bile... ...mescidin neresindeydi? Dışındaydı. Abdestsiz bile orada... ...Safa Merve'de durulabiliyordu. Ama şimdi Safa Merve nerede kaldı? Mescidin içine dahil ve tabi oldu. Onun için şu anda Safa Merve yerine... Efendim abdestsiz girilemez mescid olduğu için. E, dolayısıyla Beytullah taaf edemezsin demek yani mescide giremezsin. Çünkü Resulullah s.a.m. İnni la hüllül mescide li haydın helali hayızlı kadına da cünüb kişiye de erkek olsun kadın olsun cünübe de mescidi helal etmiyorum. Çünkü Allah helal etmiyor. Resulullah kafasından iş yapamaz. Helal haram konusunda vahiyete dayanır. Ben mescidi helal etmiyorum. Sen ne diyor burada şimdi? Efendim Kabe'ye hayızlı olarak haşi soktu. Ya diyor ki zaten beyti tavaf edemezsin diyor. Yani gel Kabe'de otur da Kabe'nin içine gir de tavaf yapma. Onu mu dedi şimdi? He? Beyti tavaf edemezsin demek zaten mescide giremezsin. Mescide giremezsin. Zaten öbür hadiste bayram namazı kılınan sahradan bile uzak dursun diyor. Bayram namazı kılınan sahradan bile uzak dursun diyen Kabe'ye sokar mı? Bukhari, o da Bukhari, bu da Bukhari. Kaynağımız zayıf değil ki, o da Bukhari. Musalladan bile kenara gitsin diyor, köşeye. Sen nasıl dersin ki Kabe'ye soktu? E biz buna cevap veriyoruz. Buna cevap vermeyecek miyiz? Sen ondan sonra alıyorsun işi ele, diyorsun ki işte, geleneksel fıkıh, erkekçi fıkıh, bak bak bak bak, imam-ı azamlara, müştehitlere dedilikler var. Geleneksel, geleneksel, klasik, erkeksi, bak bak bak. Hiç fıkhın, dinin erkeksi olur mu ya? Erkeksi fıkı kadını dışlamış, kadını ikinci bilmem vatandaş yapmış, kadını camiye sokmamış, kadına şunu yapmış, bunu yapmış. İşte bütün bunlar nedir? Yahudileşme temayülüdür. Hadi bakalım dibini bağla. Bu Yahudileşme temayülü kime gitti? Beytullah'ı tavf edemezsin diyen ben değilim. Musallaya kenarda duru, musallaya yaklaşma diyen ben değilim. Mescidi hayızlıya cünübe helal etmiyorum diyen ben değilim. Dört mezhebin müçtehidinde mescide girmek helal değil fetvasını veren ben değilim. Bana demiyorsun, keşke bana de. Bana ne dersen de. Sen sahabeye sövme, sahabeye hakaret etme, müçtehitlere terbiyeli davran, Allah peygambere saygılı ol, bana istediğin kadar söv, hakkımı helal ediyorum. Söv bana istediğin kadar. Hakkımı helal ettim bak peşin helal ettim. Ahirette zerre kadar hak istemeyeceğim. Ama sövme benim müştehitlerime. Hakaret etme benim sahabeme. Resulullah'ın hesabına, peygamberime. Bu Yapma kardeşim. Yahudileşme ne alakası var bunun? Bunun Yahudileşme ne alakası var? Bu bir fetva meselesidir. Fıkı meselesidir, din meselesidir. Ayet hadis meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu da delil olmayacaksa sen hayızlı camiye girerin hangi ayet ve hadisten delil çıkarttı? Zayıf bile olsa bir rivayet getir. Uydurma bile kabul edeceğim az kalsın. Uydurma getir ya. Yok böyle bir uydurma rivayet bile yok ki hayızlı girer. Ya zaten kadere inanmak lazım değil dedikten sonra. Hayızlının camiye girmesi teferruat kalıyor ya. Ama ben zaten Ayızlı'nın camiye girip girmemesi teferruatına takılmıyorum. Ben şuna takılıyorum. Giremez diyenler Yahudilere meyletti. Bu Yahudilere meyletme lafı Resulullah ve sahabeye gidiyor. Ben ona takılıyorum zaten öbürü fıkha girer. Anlatabildim mi bilmiyorum. He? Neresi bu nakaret? Neresi bu nakaret? Sana ırzımı helal ettim ya. Sana kendime sövme hakkı veriyorum ya. Daha ne yapacağım sana ya? ırzımı helal ettim yani. Ama sövme bizim sahabemize şeyimize. Hakaret etme diyorum. Ben hakaret etmiyorum. Hakaret etmemeye davet ediyorum ya. Benim bir terbiyesizliğim yok ya. He yok ama e, tabii ki artık e, o meseleler ayrı. Resmi muamelat ayrı bir şey. Ben onda değil. Allah için şimdi yarın Ben Allah için yazar. Sevap yazar. Rasulullah s.a.m müdafaa, müştehitlerin müdafaa, tescillenmiş olur, belgelenmiş olur. Ahirette bile onu insan alıp mezana bile koysa çok faydası var ya. Değil mi? Ya Resulallah beni sene müdafaa ettim diye şikayet ettiler. Sahabe-i Kiram müdafaa ettim. Müştehitlere, hakaretlere efendim engel olmaya çalıştım. Onun için şikayet etti. Ben yoksa adamı hiçbir yerine hakaret etmedin ki şahsına. Kılığına, kıyafetine, tipine, şekline. Hiçbir şey demedim ki. E dolayısıyla biz bu Rabi'yle vel ayında, bu Mevlid ayında Kâinatı Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini ispat konumundayız. İspat etme sadedindeyiz. Bu sevgi lafla ispat edilecek bir şey olamaz. Ben Müslümanım. Allah peygamberi çok seviyorum. Ne kadar canımdan çok. Sonradan peygambere, sahabeye hakaret ettiği zaman da bana ne o da bir görüş diyorum. Bu sevgiyle bağdaşmaz. Siz bu böyle bir sevgi gördüyseniz bana da gösterin. Şimdi Efendim ne buyururatı Kerim'es. Tevfikullah. Kul Habibim söyle sallallahu aleyhi ve sellem eğersin babalarınız ve ebnavküm, eğersin oğullarınız ve ihvanüküm, sizin kardeşleriniz ve ezvacukum, sizin eşleriniz ve sizin akrabalarınız, kavmukabileniz, ve envalun ikitaraftumu'a, sizin kazandığınız mallarınız, ve ticaretü tekşevne kesada, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretleriniz, alışverişleriniz, ve mesakinü terdavna, sevip beğendiğiniz yazlıklarınız, kışlıklarınız, evleriniz, ocaklarınız, kimine göre villalarınız, ehabbe ileykum, eğer size bunlar daha sevgili geldiyse, ayet bu. minallahi ve rasûli ve cihâdin fi sebi'li. Bunlar size Allah'tan daha sevgiliyse, Rasûlünden daha sevgiliyse, bak Rasûlünü ekledim oraya, sadece benden daha sevgiliyse de bıraktı mı? Bırakmadı. Rasûlümden daha sevgiliyse. Ve cihâdin fi sebi'li. Allah yolunda canınızla, malınızla İslam'ın hakimiyeti için gayret ve cihat etmenizden daha sevgili ise Fethalabdasu Siz ne kadar Müslümanız, şuyuz, buyuz, haciyiz, hocayız deseniz de Ben size buyuruyorum ki Allah buyuruyor Bekleyin siz Neyi bekleyin? Hatta yektiyallahu bir emri Allah'ın sizin başınıza belasını getirmesini bekleyin Büyük bela gelecek başınıza Bugün İslam memleketlerinin başına gelen belanın nedeni nedir acaba? Kafirler rahat Müslümanlar niye çilede? Kafirler zaten ebedi cehennemde yanacak. Ama Müslümanların Mevla böyle yapmalarına razı gelmiyor. Sevapları da fazla gelmediğinden Mevla onlara kefaret olsun diye dünyada böyle iç savaşlar, dış savaşlar ve sayr belalarla imtihan ediyor, çektiriyor. Neden? E çünkü Müslümanlara efendim dünya sevgisi, para sevgisi, mal mülk sevgisi, ev bark sevgisi, efendim oğul kız sevgisi Eş dost sevgisi, ırkçılık, kavmi kabilecilik sevgisi Allah'tan ileri geçti, Rasulü'nden ileri geçti. E ee, ben, İslam davasının cihadından ileri geçti. O zaman da mevla buyurdu ki, bekleyin Allah belasını getirecek. Getirdi mi getirmedi mi? Getirdi. Şu anda ne durumdayız? Yani Libya ne durumda? Suriye ne durumda? Libya üçe bölünmüş, ikiye bölünmüş, filen üçe bölünmek üzere. Amerika, Fransa gelmiş, petrol kuyularını almış. Geri kalanda birbirinizi yiyin demiş. Orada yine selefiler, bilmem neler, camileri yıkanlar, mezarları çıkaranlar, evliyanın cesedini kabirden çıkaranlar, orada yamyamlar Libya'yı sarmış. Libya perişan. Şimdi bak Türkiye devleti açıklama yaptı dün. Libya'daki bütün vatandaşlar hemen geri gelir. Daha dün açıklama yaptı Türkiye. E şimdi Libya oldu perişan. Üçe bölün. Suriye'nin durumu meydanda. Irak'ın durumu meydanda. Mısır'ın durumu meydanda. E bu ne olacak arkadaş? Zaten Myanmar'ı, Doğu Türkistan'ı hepten onlar Irak'ta, uzaktalar. Hepten yakınımız, dibimiz böyle. Uzaktakilere nereden medet olacağız, yardım edebileceğiz? Keşke edebilsek ama. Durum bu. Ya Müslümanlar sıkıntıda. Neden sıkıntıda? Çünkü bu ayeti kerimede buyurulduğu üzere Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ve Allah yolunda İslam'a hizmet ve cihat sevgisi ne yapmış? Geri kalmış, mal evlat sevgisi, eş dost sevgisi, e, gayrimenkul menkul sevgisi ileri geçmiş. Bu ayet-i kerimeden bu anlaşılıyor. Yoksa bizim İslam aleminin şu anda ne olması lazımdı? Hz. Ömer dönemi gibi, radıyallahu anh, değil mi? Selahaddin Eyyubi dönemi gibi, Fatih Sultan dönemi gibi, Yavuz Sultan dönemi gibi aziz olmamız lazımdı değil mi? Kanuni dönemi gibi Fransa'daki e, dansa, caza bile karışacak şekilde güçlü olmamız gerekirdi, değil mi? Bugün zelil isek, bugün rezil durumdaysek, maddi manevi çöküntüde Efendim dünya aleminde hiç itibarsız durumdaysek, Birleşmiş Millet bilmem nelerin hiçbirinde adımız sanımız yok ise, iki milyar Müslüman var iken, dünyanın üçte birinden fazla e, Müslüman var iken, Efendim, Birleşmiş Milletler'de bir tane Müslüman'ın sözü geçmiyorsa, he? Bu bize Allah'ın belası değil midir? Çünkü neden? Siz madem Müslümanız diyorsunuz, ispat etmeniz lazım. İspat ederseniz davanızı, ben size yardımı vaat ettim. Ben size söz verdim. Ecdadınıza dünyaya hakim ettim, sizi de hakim etmeye kadirim Allah buyuruyor. Benim gücüm eksilmedi, aynı Allah duruyorum Allah buyuruyor. Amerika, Fransa beni aciz bırakamaz Allah buyuruyor. Ama ben Bedir'deki yardımımı, Efendim, ee, Tebuk'teki yardımımı, Hande'teki yardımımı, Melek ordularımı, Rüzgar ordularımı, bütün ordularımı ben yollarım. Benim ordularımda zayiat yok Allah buyuruyor Celle Celal. Ama Vadelallahü Veedin Amen minkum Kuvamilu Salihat. İki şart isterim, üç müjde veririm Allah buyuruyor. Nur Suresi'nde, Efendi Hazretleri çok okurdu bu ayet Kattes o kadar okurdu ki bazı esnaf, tüccar ziyaretlerine gider ihvanları arardı böyle vaza giderdik Üsküdar'a falan Valide-i camisinde her salı giderdik işte her gün bir yerlere giderdi Kattes sallallahu Ben beni de yanına alırdı götürürdüler devamlı oradan Üsküdar'da işte o cami i̇mam Azam Hoca'na Allah rahmet etsin Nure Hoca kabri nur olsun onun camisinde sohbet ed ederdi Ondan sonra biz de işte nur Hoca hadis okur, ben mektubat okurum veya ben hadis o mektubat öyle işte cemaat olurdu. Çok feizli bir sohbet olurdu. Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa tefsir takip ederdi rol beyandan ama sıralı sayfa okurdu. Okunan açta mana vermezdi. Sıralı sayfa ders başlamıştı Küsküdar'da yıllarca. Oradan da böyle mesele derdi ki şu ihvan ne yapıyor acaba onu bir ziyaret edelim falan. Böyle giderdik. Kimi yazıhanelere giderdik, kimi işte hanın içine girerdik bir şeyler efendim böyle arar Ondan sonra giderdik, oturduk adama, ya desen ki yani bir milyon kişiye konuşuyormuş gibi onu alırdı karşısına bir saat ona sohbet eder. Tek bir kişiye. E tabi oradan nasibi olan alır, ben de dinliyordum tabi orada. E şimdi bu ad okudu okuduğu bir Hacı Efendi vardı İhvan'da, ölmüştür herhalde, Allah rahmet etsin. E, o da biraz yani maddi işlerde falan şey etmiş, e, bilmiyorum işte e, bazı işlerden bir şeylik var, yanlış işler var herhalde. Öyle anladım da onu ziyaret etmiş. Yine sakalı şehit şalvarı duruyordu da e, soğukluk olduğu zaman, bir yanlış işlerini anladığı zaman adamı arar. Gider peşine yani. Gitti ona mesela konuş, konuşuyor orada. bu ı yok, okuyor. E ne alakası var? Adam tek başına bir adam. Sanki sen ki devlet başkanı mı bu ya? Özal'a mı konuşuyoruz yani? Ama şimdi, tabii Özal'a da konuştu mübarek ayrı dava. Özal'a da konuştu saatlerce. Ama o imam ne kadar, cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur yani. Gidip de ihale isteyecek hali yok. Ne iş var efendim ihaleyle? Efendinin işi din. Bizim ne işimiz var dünya işleri? Bizim işimiz din. Ayet okunur, hadis okunur, eli sünnete takviye istenir. Bak Müslümanlara yardım edin falan. vaadallahul <gülüyor> mümkün. Bu ayet oku orada da bir saatte izah et falan da şimdi. Bak Allah Teala buyuruyor. İki şey istiyorum sizden, üç şey vaat ediyorum size. İçinizden iman edenlere vaadetti Allah. Vaadetti demek Allah söz verdi, sözünü bozma. Birinci şart ne? İman yani ehl Sünnet itikadına göre sahih iman. Ve amilus salihat İkinci şart dediği salih amel. Salih amel de ne? İşte onda da mektubata göre beyan eder. Beş vakit namaz ama şartıyla şurtuyla, doğru dürüst, vakti vaktinde şey. Beş vakit namaz, oruç, had, zekat, işte imkanı olanlara, farz olanlara. Yani emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Genel hatlarıyla. Kul kusursuz olmaz, herkesin ufak tefek günahlar oluyor, o ayrı bir şey. İman edecek, bir de salih işleyecek. Yani Fatih Sultan günahsız mıydı? Yavuz Sultan günahsız mıydı? Kanuni Sultan masum muydu yani? E değil. Sahabe-i Kiram bile günahsız mı? E değil. Peygamberler masumlar. Sahabe-i Kiramlar korunmuştur. Evliya Allah korunmuştur. Korunmuşluk başka, masumluk başka tabii. E şimdi, iman edecek, bir de salih işleyecek. E kaç şart koydu buraya? İki şart. Allah onlara vaad etti. Ne vaad etti? Üç şey. Onlardan önce geçen atalarını, salih ecdatlarını dünyada halife yaptığı gibi onları da halife seçecek. Hz. Yavuz'u halife yaptı mı Allah? Kanuni yaptı mı Allah? Biz kendimizden misal verelim Osmanlı'dan. Çünkü bizim ecdadımız onlar. Halife yapacağım sizi de diyor. Yani yeryüzünde hakim yapacağım demek. Osmanlı'nın güçlü döneminde Var mıydı borusu öten başka? Yoktu dünyada. Veleym ekkinenne lehum dinehum Onlar için seçim razı olduğu verdiği din hangisi? İslam değil. O dini yaşamakta onlara temkin ve iktidar verici. Ama öyle bir de Efendimiz'in manası şöyleydi. İslamiyeti kılı kırk yararcasına en ince hassasiyetleriyle yaşasalar yan bakan bırakmayacağım. Böyle mana verdi buraya. Yani dini yaşamakta serbestlik. Var mı şimdi dünyada bizim öyle bir hürriyetimiz? Yok. Avrupa'da Müslümanlar tiril tiril tütlüyor şimdi kopuyor. Biri bir şey yaptı diye bütün Müslümanlar eyvah. Biz ne yapacağız şimdi? Bizi yutacaklar, yiyecekler. Şimdi başlamışlar camilere saldırmağa, camileri bombalamaya başlamışlar şimdi bugün. Bütün Müslümanlar korku içerisinde. Biz bile burası vatanımız. Ben çarşambada doğdum büyüdüm, buranın çocuğuyum. Biz burada vatanımız. Biz korkmuyor muyduk? Seksenlerde neydik? Daha yeni 28 Şubat'ta nasıldık? Yani korkuyoruz derken İslamiyet'e rahat konuşabiliyor muyduk? Düğün salonunda sohbete gittim diye camileri yasak ettiler. Düğün salonunda konuştum diye mahkemeye çağırdılar. Niye? Senin ne konuştuğuna lüzum yok. Konuşman yasak diyor. Ya bağlayın ağzımı bari ya. Konuşman yasak. Bu hususta benim hakkımda şeyler yayınladılar. Andıç diyorlardı o zaman. Andıçlar Rabia'dan doğma Ahmet Mahmut. Konuşması yasak. Ya konuşmamı serbest et de ne konuştuğuma bak da, Yok konuşması yasak diyor. Yani dolayısıyla senin eve çağırsam ben orada da konuşmam yasak. Geleceğim böyle yapacağım. <gülüyor> Sen çay verirsin ben <gülüyor> Konuşmam yasak. 28 Şubatçılar bana bunu yaptı. Aklımda andışlar o zaman gazeteyi yayınlamıştı. Akit kastesi o andıcı. E şimdi neydi durumumuz? Şimdi biraz hani biraz rahat konuşuyoruz falan. E şimdi de adam kalkıyor hemen yüz buluyor şikayet ediyor. Ya bunu tek parti döneminde böyle bir şey şikayet olmaz ya. Ben sağ, ben sağ ikramı beyan ediyorum, sen efendim müdafaa ediyorum, hakaret etmiyorum, sen hakaret diyorsun. E şimdi bile İslam'ı rahat anlatma imkanımız var mı? Oraya konuşuyorsun, Şia'ya dokunma. Buraya konuşuyorsun, Vehhabi'ye dokunma. Buraya konuşuyorsun, şu gruba dokunma. Oraya ne kaldı kardeşim? Adamın yaptığı gibi yatacağız, aşağı vereceğiz, yukarı yani. Sağa işeme, sola işeme kardeşim. Öyle olur mu? Şimdi benim en sinirli konuşmamda böyle olur. Ama şimdi insanı boğaltırsan ne yapacak? Ya, sonra kendi üstüne mi iş edeceksin adamı yani? Arkadaş İslamiyet sana imkan vermiş. Bugün Allah'a, peygambere, sahabeye, müştehitlere hakaretin zaten kanunen cezası var mı? Yok. Şimdi bir adam Allah'a sövse cezası yok. Ama ben bir adama niye böyle yapıyorsun dersem cezası var. Bu şu anda memleketteki durum bu. Yani şimdi bir adam çıksa peygambere sövse mahkemeni bir ceza almaz. O bir tane vardı ya neydi o? Bir herif vardı daha ceza aldı mı ne oldu o? Tweet atıyordu bir şeyler atıyordu ya piyanocu, piyanocu bir şey. Ha neyse ha adını demeyelim. E işte ha bak. Adam neler etti Allah peygamber? Bir şey yok yani. O bütün Avrupa ayağa kalktı. Fikir hürriyeti bilmem ne. Öyle mi? Ya sen şimdi arkadaş ben sana şunu yapma ya bu yanlıştır deyince hakaret kabul ediyorsun ve mahkemelik oluyorsun peki Allah peygambere sahabeye bugün adam çıktı o kanalında Caferilerin başında Selahattin Gündüz müdür nedir? yok Selahattin Gündüz mü ne o anladı Caferilerin maç. ben da duydum iler kanalında adam Muaviye radıyallahu anh için kesinlikle dedi ki ezan düşmanı ezanı duyunca kulaklarını tıkıyordu ki ezanı duymayayım diye ya bu kadar yalan iftira olur mu? beş vakit namazı imamlıkta kıldırıyordu Hazreti Muaviye halifeyken zaten o zamanki halifeler beş vakit namazı kıldırıyorlardı. Hz. Muaviye beş vakti kıldıran adam ezana niye kulağın tıkası? Bu kadar saçmalıkları sahabeye kafir dedi. Ezana kulağını tıkasa ne olur adam? Kafir olur yani. Bir de diyormuş ki ben bu Muhammed'in şeyini nasıl biliyormuş yok edemedim diyormuş. Öyle diyor. Duymayın bunu diyormuş. Bu sesi nasıl susturamadım diyormuş. Ya o ses dünyaya yayılsın diye Kıbrıs'ı fetheden Hz. Muaviye. O ses dünyaya yayılsın diye İstanbul'un surlarına sahabeyle ile gelen Hz. Muaviye'nin orduları, dünyaya İslam'ın en büyük fetihlerini yapmış adam, Muhammed-i Resulullah dur dur durduramamış tıkıyormuş. Böyle bir acem palavrası, böyle bir acem palavrası olabilir mi? Tarihi bütün gerçeklerle taban taban asıttı. Zerre kadar kültürü olan, ilmini de bıraktım, internete girebilen, internete girebilen herkesin küç diyeceği kadar uyduruk bir haber yani. Hiçbir Muaviyenin bu kadar düşmanı var, hiçbir düşmanı bunu dememiştir yani. Çünkü mantıksız yani. Mantıksız bir şey. İmam olan, halife olan, Emirül ül müminin olan bir adam ezanda kulağını tıkacak yani. İslam'ın fethileri için bu kadar mücadele vermiş 20 sene. Dolayısıyla adamlar bunları söylüyor. Suç var mı? Yok. Hz.Muaviye'ye kafir dendi. Kim koruyacak şimdi Hz.Muaviye'nin hakkını? Kim koruyacak yani bu sahabenin hakkını arkadaş? 2-3 tane sahabe dışında Ebu Zer radıyallahu an ve birkaç sahabe Ammar bin Yaser Yasir radıyallahu teala an ondan sonra Hazreti Ammar, Tübey bin Ka'b falan. Geri kalan bütün sahabe mürtet oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün sahabe dinden çıktı diyor Şiiler. Bütün sahabe 5 tanemine kalmış. Ya arkadaş, ve sabiqun el-evvelun mine'l-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezinetteba'u bi ihsan muhacirler, ensarlar, önce gelenler, sonra gelenler, menefek aminkum kablifetpi, fetihten öncesi, hatta fetihten sonrası, ecri bir değil ama vekülle vađallah lhusna, Allah hepsine cennet vađetti, radıyallahu anwaratu an, Allah razı onlar razı, bu kadar ayet var, Allah bunları bilememiş, peygamber ölünce bunlar dinsiz olmuş. Şia'nın görüşü budur, resmi görüşleri budur. Yani İmam Rabbani Hazretlerin ilk rıssalesir. Rafizilere, Şiilere reddiyedir İmam Rabbani. O büyük müceddidi. Onu tercüme edeceğim inşallah. Herkese yayacaksın ama. Bak İmam Rabbani neler buldu. Onların kaç kısmı var? Hepsini yazmış isimleriyle. İlk risalesi yani. Ya çok önemli. Aynı sorunlar devam ediyor mu? Evet. 400 sene evvelki, 450 sene evvel, aynı sorun. İmam Rabbani kimle uğraşıyordu? Ekber Şahla. Şiilerle uğraştı. Ekber Şah ne çıkarttı? Dinler arası diyalog, reformistlik çıkarttı dinler arası diyalogta da kötü hocalar ona, ah kötü hocalar İmam Rappah'ın eskiden arkadaş olduğu yanlarına gittiği iki tane hoca var kardeş bir işte Ebul Feyz mı, Feyz'i mi ne bu adamlar Padişah dediler ki efendim mecusi de alalım toplantıya, Yahudi alalım, Hristiyan alalım Budist, Hepsini toplanalım, hepsinin dinini karma edelim, müşterek edelim sana secde etsinler şunu yaptı, bu hocalar çıkarttı bu işte Yoksa Ekber Şah gençliğinde o kadar dindar, o kadar Müslüman, Evliya Allah'ın kabirlerinden geri gelmeyen bir mübarek adamdı. Sonradan kötü alimler, niye İmam Rabbani mektubatta hep kötü alimler, kötü alimler? O kötü alimler onun etrafını sardılar, Ekber Şah'ı kaç tane büyük Allah dostu alimleri şehit ettirdiler. Ondan sonra ona artık ben bir Arapça kitap daha çıktı için, Tarihül Hareketil Müceddi diye, İmam Rabbani Müceddi diye hareketin tarihi diye. Ondan da istifade edeceğim, biraz bilgiler yazacağım size. Orada ne bilgiler veriyor? Ben bu Ekber Şahişi'ni bu kadar bilmiyordum. Tam dinler arası diyalog. Şimdi, aynı sorunlar devam ediyor mu? Ediyor. İmam Rabbani'den sonra bir tek Vehhabi sorunu çıkmış olabilir. Ama o dönemde de yine tevessülü inkar eden, efendim, Rabıta inkar eden, tasavvufu inkar eden, efendim, İbni Teymiye gibiler, ...çoktan çıkmıştılar tabii, o, o da vardı. Yani Vehhabiliğin de beslendiği kaynak var mıydı ana damar? Vardı çünkü ana damar zaten... ...yani geride çok vardır ama... ...bu işin ilk zuhuru... ...İbni Teymiye ile başlamıştır. Öyle mi değil mi şimdi? İbni Teymiye'den sonra... ...Muhammed İbni Abdülvahab ile... ...palazlanmıştır. Zaten ondan sonra... ...efendim şu anda da bu nereye bürünmüş? etek kemiğe bürünmüş. Bu hareket şimdi önüne gelene kafir demeye başlamış... Ve önüne gelenin kanı helal, malı helal, ırzı avratı hala helal diyerek görüyorsunuz. İslam alemini kana bulamış ve yavurla uğraşmayı bırakmış. Müslümanları öldürmeye başlamış. Ya Muhammed dedi diye türbeye gitti diye millete kafir sayıp milleti öldürmeye başlamıştır. Öyle mi değil mi şimdi? Eh, durum bu. Onun için bu vesileyle tekrar beyan edelim ki Allah yolunda cihad, bak demin dedi ki benim yolumda cihattan daha sevgiliyse cihadın nesi vardır? Usulü vardır, kaideleri vardır. gelen ben cihat yapıyorum diye ortaya çıkamaz. Cihat iki türlüdür. Eftalül cihat, cihadın en üstünü hadis-i şerif okuyorum. El emru bil maruf enne yuvarlık. İyiliği emretmek, kötülükten neye yetmek. Bu helaldir, bu haramdır. İnanmayanı iman davet edersin, Müslümanı namaza davet edersin, içki içeni bırakmaya davet edersin, zinadeni terk etmeye davet edersin, emre emredersin kötülükten ne yedersin? Bunun için de kurumsallaşmak lazım. Çünkü hoca olmayan bunu yapamaz. Bunun için de medreseler lazım. Bunun için de eğitimler lazım. Bunun için de hoca yetiştirmek lazım. Bilerek hem laf yapsın. Yoksa eline mikrofonu alan, nişan taşına çıkan, emri bilmarif yapıyoruz diye çıkmasın. Cahil cahil işlere delüzyon. Yok. Karılar kızlara bakarak, ona buna efendim laf atarak emrarif olmaz. Bunun da bir usulü, üslubu var. Şimdi ikinci türlü cihat nedir? Kılıç cihadıdır. Ama kılıç cihadı tercih edilmez. Son çaredir. Çünkü kılıç cihadı insan yitirir. vaz cihadı insan kazan ihya eder. E, kılıç cihadında yeri var mıdır? E vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı mı? E yaptı. Ondan sonra bütün sahabe yaptı mı? Yaptı. Hazreti Ebu Bekir savaştı. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fütuhat başladı. İşte, e, farslarla savaştı. Niye farsların zaten kuyruk sancısı var anlıyor musunuz? Acemlerin kuyruk sancısının nereden geldiğini anlıyor musunuz? Kisra'yı kim yıktı? Evet. Hazreti Ömer Efendimiz'le alıyor. Anladın mı? şimdi? Burada ehl Sünnet ulemasının reisi Üsame Rufay Hazretleri geldiğinde ne dedi? Hazreti Ömer dediği, Farslara dedi, çok büyük darbe indirdiği için, Kisra'nın krallığını yıktığı için Hazreti Ebu Bekir'le Ömer'e özel bir düşmanlıkları vardır. Dedi mi demedi mi? Hatırlamanız lazım. Belki de yazıya da çözüp dergide yayınlamışızdır. Yazıya da, da külmüştür o konuşma. Şimdi Allah yolunda cihat derken önüne gelene silah çek, rast geleni öldür, onu bunu tara. Böyle bir cihat olur mu? Olmaz. Cihat olması için evvela İslam devleti olur. İslam devleti de nasıl olmaz? İslam devleti 30 bin kişi toplaşıp bir aşiret gibi kabile kurup dev İslam devleti olur mu? Olmaz. 20-30 bin kişinin ben seni halife seçtim demesiyle adam halife olabilir mi? Olamaz. Çünkü halife tek olur. Maalesef İslam halinde, çünkü Mehmet Şevket Ege Hoca Efendi, Üstad yazıp duruyor. Geçen yine benim yazdığım gazetede yazıyor. Benim yazdığım gazetede çok güzel yazıları var. Bak o yazılardan birinde diyor, ''İslam ümmetinin başında bir halifesi yok.'' diyor. Bu da en büyük bir sorundur diyor. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? ''Mem mâ tevelem yârf imâmet zemâni cahiliye.'' ''Zamanının imamını bilmeden ölen, cahiliyet ölümüyle ölmüştür.'' Dolayısıyla İslam ümmetinin başında halife var mı? Yok, ehl Sünnet'in yok. Şianın var mı? Var. Çünkü Şianın gavura zararı var mı? Yok. Kime zararı var? Müslüman'a zararı var. O halde Şianın başında halife olması uygun, ehl Sünnet'in başında olması uygun değil. Yorgan gitti, kavga bitti. Osmanlı'yı yıktılar, işi bitirdiler. Çünkü burada bir hilafet müessesesi dursaydı, bugün İslam aleminin durumu bu kadar rezil ve vahim olmayacaktı. Anladınız mı şimdi? E şimdi sen bunu doldurayım diye, önüne gelen ben halifeyim diye çıktı. Öyle olur mu halifelik? Müslümanların, cumhurunun, bu cumhurdan da maksat, sokak çocuklarının değil, internetten tanışmışlar, Facebook'ta buluşmuşlar, ondan sonra toplanmışlar, hangi kafedeyse bilmem Amerika'da mı, İngiltere'de mi, halife olmuşlar. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İslam ulemasının birliğinin, Ehl-i Sünnet ulemasının birliğinin ...karar verip tayin etmesi lazım. İslam uleması da maalesef bu işten ne yapar? Ödü kopar. Ben dört tane hocaefendiye dedim ki... ...isimleri de çok meşhur, kalite... ...bir tanesi rahmetli oldu, şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Ee, o şehit oldu bizim ihvandan değil, yanlış anlamayın. Bizim ihvandan olan değil. O trafik kazası şehit oldu. Bir tanesi efendim, hoca efendi, öbürü büyük bir hocaefendi, o hayatta Allah selamet versin... Dedim ki hoca efendi, burada oturuyordum o zaman. Yahu ayda bir kahvaltı yapalım. Yani efendi hazretlerimiz de teşrif edecek. Bazı meseleler oluyor yani fıkhı, fıkhı. Fıkhı meselelerden ittifaklı olalım. O cemaat başka fetva veriyor. Bu cemaat başka fetva veriyor. Müslümanlar sıkıntıya düşüyor. Yani fetvalar arasında bir birlik. Caiz mi değil mi? Finans kurumu. O zamanlar finans kurumları çıktı. O diyor caiz, o diyor. Yani... Bir arada şey yapalım. Efendi Hazretleri de sizden de bilgi almak istiyor. Kimisi fıkıhçılar var. Bu şekilde bir şey. Yahu bana dediler ki ya biz dediler iki kere toplansak mutlaka sonra diyecekler ki bunlar için toplanıyor her kahvaltı yapıyor. Onun için dediler bu iş uygun değil. Ve gelmediler yani. Yani ne vardı ki bir kahvaltıda bir çay içilip de hocalar arasında yani camialar arasında bir fıkıh ittihadı Fetvada bir birlik sağlayabilseydik. Senin helal dediğine ben haram diyorum. Olmuyor ki böyle. Yani millet de ne yapacağını şaşırttı. E bunu bile yapamadık. Yapamadık yani. Çünkü çekiniyorlar. Çekinceleri var vesaire vesaire. E sen şimdi İslam uleması arkanda yok. Cahil cühelayı topla. Çapulcuları topla. Onlara cennet vadet. Ahirette cennet vadet. Dünyada da huri vadet. Şey, ahirette huri vadet. Dünyada da ganimet vadet, cariye vadet, ondan sonra da aylıkta şu kadar, günlükte bu kadar, efendim ne kadar uyuşturucu müptelası, şusu busu var ise, hurra cihat diye gittiler. Onlar da halife seçmiş. Böyle bir şey muteber olabilir mi İslam'da? Bu kadar dünyada İslam uleması var. Ehl-i Sünnet uleması var. Hangisi kabul ediyor? Hiçbiri kabul etmiyor. Hiçbir alimin kabul etmediği, biat etmediği bir noktada sen kendi kendine aşiret, Aşiret başkanı olabilirsin ancak. 20-30 bin kişilik bir grubun başı olabilirsin. Bu da İslam'a göre sana cihat etme yetkisi verir mi? Vermez. Şeriat hükümlerini tatbik etme yetkisi verir mi? Vermez. E zaten senin yaptığında ortadaki hiç İslam'a uygun bir hareket tarzı değil. Cami niye bombalıyorsun? Sahabenin türbesini niye yıkıyorsun? O da bir eser yazacağım. İmam Kumari Hazretleri'nin bir kitabını bu sabah bitirdim. Yani ben böyle uykudan çalıyorum yine uyumuyorum uyumuyorum uyumuyorum yatmak üzereyim böyle birkaç saat yatacağım orada da yine tabi hanım diyor ki ya ışığı kapat oku oku oku oku kafamış şey ışığı oldu e şimdi ben yine öyle gilli bir ışık yapmışım kenardan hırsızlama o ışığı açıyorum bu sefer zaten onu uyutuyorum o uyuyunca ben tak öbür ışığı açıyorum öbür ışıkla kaç kitap bitiriyorum yine arada bir kalkıyor iki saat sonra ulan sen uyumadın mı? Yahu beş saat uyacağına iki de orada çalalım yani, çalalım yani, çalalım. Çünkü ilim lazım, milleti cahil bıraktılar. Önüne gelen halife oldu, önüne gelen şeyh oldu. Sapıklar başımıza geçti, böyle şey olmaz ya. Orada da yeni bir eser buldum, kubbeler. Kabir üzerindeki kubbelerin meşruiyeti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani Vahabilerin baş hadisi, Hz. Ali e, Ebu e, Bizzat'ı söylüyor, adını unuttum. E, Tabiinden olabilir sahabediyse mutlaka tabiindir Hazreti Ali gördüğüne göre Hazreti Ali diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni neler, ne vazifeyle gönderdiyse Ben de seni o vazifeyle gönderiyorum Çıkacaksın ortalığa Nerede bir heykel görsen kıracaksın Nerede bir mezar görsen düzleyeceksin Bu hadis sahih ve bunu delil getiriyorlar Ve bunu delil getirdikleri hadis neymiş mesele biliyor musun? Hazreti Ali efendimizin buradaki meselesi, Efendimizin gönderdiği tatbikat ettiği şey kafir kabirleriymiş. Çünkü neden hadisin yanındaki cümlede ne var? Heykel var. Çünkü Müslümanın kabrinde heykel olur mu? Olmaz. Zaten hadisin sahih hadisin kendinde heykeli de kır kabride düzle diyor. Anladın mı Müslüman mezarlil alakalı değilmiş. Yoksa Osman bin Mezon hazretleri e, Radıyallahu anh, büyük sahibi Medine'de ilk vefat eden muhacir diye biliyorum. Muhacirlerden Medine'de ilk vefat eden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk onu gömdü Medine'de. Gömdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sonra İbrahim oğlunu da onun yanına gömdü. Cennetül Bekha'yı ziyaret ederken gösteriyorlar ya Efendimizin oğlu İbrahim. Onun yanında ama onun mezarı çok belli değil. İbrahim oğluna biraz taş bırakmışlar. Osman bir Mezun'un yanına gömüldü. Bütün akrabasını onun yanına gömerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle kocaman bir taş aldı. Kaya'yı getirdi, başına koydu, o zamanki imkanlar o kadardı. Buyurdu ki, ben bu taşı, Kardeşim Osman'ın, Hz. Osman değil bu, Osman bin Mez'un, onun başına koyayım, اَتَعَلَّمُ بِا كَبْرَهِيهِ Sahih hadis. Kardeşimin mezarını bileyim. Aradığım zaman mezar kaybolmasın, mezarı bulmam için bu taşı alamet yapayım, bir de akrabamdan ölenleri onun yanına gömeyim, yeri tespit edelim dedi. Kendi koyduğu alamet dedi taş. Ondan sonra, ee, sahabeden bizzat diyor, yani Zeyd ibni Harici olabilir, radıyallahu anh. Bukhari'de bu, Bukhari'de. Diyor ki, sonraki Hazreti Osman halifeyken, o dönemde diyor, Osman bin Mezun'un kabrini öyle sağlam yaptılar ki, en kuvvetli genç bile tırmanıp onu zor aşabiliyorduk. Yani burada, kubbe gibi o zamanki imkanlarla, Hazreti Osman döneminde bile, ki Halife Hazreti Osman bütün sahabe hayatta, kabrin üstüne bina yapılmasının meşruiyetinin en büyük delili, en gencimiz, kuvvetli delikanlı o mezarı zor aşıyordu üstünden yani geçemiyordu. Çünkü o kadar muhkem yapmışlar ve yüksek ki en genç delikanlı zıplayabiliyor anca üstüne. E, o kadar yapılmış. Hz. Osman ki halifedir sahabe hep hayattadır yani. E, dolayısıyla kabire kubbe yapmanın ne manisi var? Ebu Busayr radıyallahu anh, o da sahabeden bizzat zat hani Hudeybiye'de size kaçarlarsa bize geri vereceksiniz diye ağır bir şart vardı ya o şarttan Ebu Busayr Müslüman oldu o olaydan sonra. Radıyallahu anh, Sonra da Efendimiz onlara teslim etmesi istediler. İlginç bir kıssa. Onu da bir anlatabiliriz. Çok detaylı. Ebu Musa radıyallahu anh. Vefat etti. O arada Efendimiz onlara teslim etmesin diye. Efendimiz'i zor duruma sokmamak için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü şartlar var. Şartları bozan taraf olmamak için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fettine giderken niçin gitti? Yani Mekke Fethi o şartı bozmak değil miydi? Hudeybiye antlaşmasındaki şarta göre Mekke Fethi yapılamazdı. Ama şartı bozan taraf kim oldu? Mekke müşrikleri oldu. Mekke müşrikleri çünkü halifler var. Antlaşmalı kabileler. O antlaşmalılara saldırı bu tarafa saldırı sayılıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin antlaşmalı olan, antlaşmalı olan bir kabileye ne yaptı? Başka bir kabile saldırınca müşrikler onlara yardım etti. Halbuki antlaşmada ne vardı? Antlaşmalı olduğumuz kabileler kendimiz hükmündeyiz. Onlara siz destek veremezsiniz. Senin antlaşmalına... Karşı ben de onlara karşı gelemem. Senin anlaşmalı senin gibi. Sana ne yapamazsam seninle ya da yapamam. Kayda buydu. Onlar Müslümanların antlaşmalı olduğu kabilelere saldırınca söz bozuldu. Söz bozulunca da fetih yolu açıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunlar zaten Ebu Süfyan onun için tutuştu. Ondan sonra geldi Medine'ye. Ne olur dedi bu işi düzeltelim. Hz. Ebu Bekir reddetti. Hz. Ömer reddetti. Ya dedi yeniden bu anlaşmayı tazeleyelim. Biliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak Harbe çünkü zaten İslam devleti tekamül etmiş ordu teessüs etmiş Dolayısıyla sayı ve nüfuz var e, Bunun üzerine çıkacaktı sallallahu aleyhi ve sellem Ama durdurmaya geldi Sonra biliyorsunuz kızı nerede e, Ümmü Habibe olacak ha, Efendimizin hanımı Ebu Süfyan'ın nesiydi Kızıydı en son kızına geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştürür beni diye Efendimizin evine girdi Ya yani kızıdır girdi Geldi Efendimizin oturduğu yere oturmak istedi Orada bir post mu var küçük bir şey var falan Hemen annemiz ne dedi Sen dedi müşriksin oturma dedi oraya Pissin dedi sen Ya dedi Babandan dedi şu dedi kilimi mi dedi esirgiyorsun Ya ne kilimi esirgeyeceğim dedi Orada Resulullah oturdu Sallallahu aleyhi ve sellem sen pissin dedi Müşriksin dedi Oturma oraya dedi bulaştırma orayı Kalk dedi Ya kızım dedi sen dedi ne kadar bozulmuş ahlakın dedi Benden sonra dedi ya Ne biçim hal almışsın sen dedi ya ya anlamıyor, anlamıyor. Yani müşrik inlemez müşrik üne necesin? Müşrikler pisliktir anlamıyor ki yani. Sen müşriksin yani burayı bulaştırma diyor sana da. Yoksa babalık hakkım var o ayrı seni. Kovmuyor, dövmüyor, sövmüyor sana. Babamsın diyor, ürmet ediyor ama şimdi burada müşriksin sen. Resulullah'ın oturduğunu oturamazsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o işte meselelerde yani onu da Sinan Erdem'de anlatamadığım bir konuydu. İçimde kaldı sonra da yani Hudeybiye'de antlaşma var, bu antlaşmayı Rasulullah bozmadı sallallahu aleyhi ve sellem, ahde vefada semboldür sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bozdu anlaşmayı? Müşrikler bozdu, onun için Ebu Süfyan geldi yalvar yalvar. Sonra Hazreti Ali Efendimiz köy ona bir özür, mazeret, bir şey öğretti ona ama başında sabak için, böyle yaparsam belki dedi falan dedi. Yahu dedi, kimse bana bir fikir bile vermedi, hiç olmasa sen bana bir fikir verdin yahu dedi, ondan sonra. E fikir verdi ama, Hazreti Ali de mevzuyu kapatmak için senle mi uğraşacağım yani gittin sen şöyle bir şey yap falan o da boşa gitti zaten ondan sonra gitti geri döndü bekle bakalım ondan sonra işte ordu hazırlandı geldi üstüne Ebu Musayi radıyallahu anh o arada vefat etti ama efendim sallallahu anh yanında onu ne yapamadı? himaye edemedi çünkü şartlara göre geri vermesi lazım yani ona demek istedi ki benim yanımda durursam ben şarta uymam gerekiyor sen kaybol yani Ebu Musa hazretleri de deniz sahilinde bir yere Gittiler artık deniz oralar ne taraf? Cidde tarafıdır yine herhal. Deniz sahilinde bir yerde 300 kişi de Müslüman etti müşriklerden. Onlara da imam oldu. Ondan sonra da müşriklerin gelen geçen bütün kafilelerini yağmaladı. Bu sefer dediler ya adamı bize vermiyorsunuz. Bir de bizi yağmalatıyorsunuz. Ya efendim salihan burda ki ben ne yaptığından haberim yok. Hakikaten haber yok efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben onu dedi yanımda değil. Ben de olsa teslim edeceğim. Ben adamı arayıp da bulup da mı zorla teslim edeceğim sana? Ne yaparsan yap yani buluyorsan sen bul. 300 kişilik bir Müslüman ordu kurdu oraya. Tam da müşriklerin gel-geç yoluna, Şam'dan gelen bütün kafileleri eline geçiriyor. Mekke'yi çökertti yani. Müşrikleri çok çok etti Fetihten evvel. Ebu Busayr radıyallahu teala. O arada efendim sallallahu aleyhi ve sellemin efendimizi çok zorladılar, mecbur ettiler, çok şikayet ettiler. Bu adam biçimah ediyor. Bu seni dinler, bu Müslüman olmuş. Efendimiz Hazreti'ne bir mektup yazdı ki yani bu işi nasıl yapacağız, bunlara biz sözümüz var, hani aheti bozmayalım, şartlar var falan diye, teslim olması veyahut da işte bir çare gibi, o mektup elinde geldi, mektubu okurken öldü. Radıyallahu Teala. İşte teslim etmeyecek ya Mevla. Efendimiz'i de mahcup etmeyecek. Mektup elindeyken öldü. Bir şeysi de yok, sapasağlam. Ölünce, diğer sahabe-i kiramdan zatlar, ona bir hemen yıkadılar, kıldılar, defnettiler defnettikleri yere de üzerine kubbe yaptılar kubbeli türbe yaptılar hadi bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi bu haber gitti Efendimiz sallallahu yıkın onun türbesini buyurdu mu? buyurmadı sahabe-i kiram zamanında da kal Efendimizin de haberi olduğu bir dönemde sahih kaynaklarda geçtiği üzere kabrinin üzerine türbe yaptılar mı? yaptılar demek ki o yıkın o türbeleri yani düzleyin mezarları kimeymiş? çünkü hadiste ne diyor? Heykeli kır, mezarı düzle. Çünkü müşrik mezarı, yanında heykel var. Anladın mı şimdi? Ey gidi, efendi ederdi lügat hocaları, lügat hocalar. Yani sırf kelime manasına bakıyor, mezarı düzle. Oradan zannediyor ki git peygamberin mezarını düzle zannediyor. Sahabenin mezarını anlıyor oradan. Yahu sana sahabenin mezarını mı düzle dendi? Heykel olan yerde heykeli kır diyor sana. Ya, ya, cahillik, cahillik. Onun için nereden geldik ha buraya? Okuyorum diyorum. Onu da okurken bu günlerde görüyorum yani. iki günde bitirdim o kitabı. E, bu sabah bitirdim ama bayağı uykusuz kaldım. Uykumaz kaldı. Çünkü bu sefer öğlende ayılıyorum bir daha. Ama size de ilim lazım. Onu okumasan, bunu okusam ne okuyacağım size burada? Gazete mi okuyacağım? Roman mı okuyacağım? İlim anlatıyorum bak. Bunlar nereden kalıyor? Okuduklarından birikiminden kalıyor. Bir şey kitap okumasan nasıl olacak? Tek doğan var sizden istediğim Allah beni hayatta bıraktığı müddetçe. Aklımla, gözlerimle beni metalandırsın. Amin. Bir kabul saati bulursanız, bir kabul yerine Kabe'de işte orada denk gelirseniz, benim sizden isteyeceğim. Bir de üçüncü ekleyelim, imanla ölmek. Amin. İmanla ölmek, ama yaşadığım sürece aklımı almasın, Hayır. gözlerimi almasın. Hayır. Çünkü görmezsem çok kötü olur. Bu kadar kitaplar okumak lazım. Ondan sonra dil zaten dır dır dır konuşuyor, dilde sorun yok. Dilde sorun çok yok. Aklım kalsın, göcüm kalsın. He? Amin. Amin Allah'a. Dualadın bana da. Çok hizmet etmek istiyorum size. Şu anda 100 tane kitap projem var aklımda. 100 tane konu ayırmışım. 100 tane sahabeyi müdafaa konusu, kaderin incelikli konusu. neler neler. 100 tane kitap var. 20 tanesi yarım şu an. Hazırlamışım. E geri kalanları hazırlayacağım. Dolu dolu İnşallah, inşallah inşallah. Efendim Allah'azi Allah'ın nurunu söndüremezler. İslam'ı söndüremezler. Ben olmasam başkasını çıkarır Allah. A. Ehli sünneti müdafaa sağ ettirir Allah'ım Celle Celalü. Ama şimdi bizde bugün bir güç yoksa, bir hilafet yoksa, bir istiklaf yoksa, bir İslam Birliği Ehli Sünnet İttihadı yoksa, bir Ehli Sünnet vahdeti yoksa, Şia'da vahdet var. Ehli Sünnet'te vahdet yok. Bu nasıl iştir? Hadi gavurda var, Müslümanda yok diyorduk. Şimdi bir de Müslümanın içine giriyoruz. Şia'da ne kadar Müslüman denirse o da soru işareti, çarpı işareti ama sen şimdi Şia'daki vahdeti sağlıyorsun, dünya gavurunu söylüyorum, dünyanın nizamını, düzeni söylüyorum. Şia'da vahdet istiyorsun, Ehl-i Sünnet'te vahdet istemiyorsun. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet ne yapar? Hazreti Fatihleri yetiştirir. Yavuzları yetiştirir. Kanunları yetiştirir. Selahaddin Eyyubi yetiştirir. En son dönemde bile Şeyh Şamilleri yetiştirir. Tarikat ehli. Şeyh Şamil Halid-i Hazretlerinin halifesinin halifesiydi. Anladın mı şimdi? Tasavvuf böyle kollar yetiştirir. Böyle mücahitler yetiştirir. Öyle mi değil mi? Onun için ehli sünneti istemezler. Ama biz işimize bakalım. Mevla bunu sağlayacak lütfu keremiyle. Artık biz vazifemizi yapalım, önümüzde se serüvenler var, dönemler var. Şimdi Allah içinizden iman edip amel salih işleyenlere, iki şartı yerine getirenlere vaad etti. Ne vaad etti dedik, efendiler? ne buyuruyordu? Üç şeyi söz verdi, Allah sözünden dönmez. Celle Celal. Neymiş birincisi? Sizden öncekileri halife seçtiği gibi, tabi orada sahabeye bu neyi kastediliyor? Önceki peygamberler ve ümmetlerini beyan ediyor. Harpleri kazanan Musa aleyhisselam gibi, Yuşa aleyhisselam gibi değil mi? Onlar da dünyaya hakim oldu yani. Musa aleyhisselam çok çekti ama sonra Yuşa aleyhisselam mescide, sayda fethetti, Er-i hayi fethetti. Önceki peygamberlerde de fetihler oldu değil mi? Mesela Nuh aleyhisselam ümmeti neler çektirdi ama Allah Nuh aleyhisselam'ı hakim etti mi dünyaya? Hepsini tufan etti, deniz etti, gark etti. Onun üç oğlu ...ve gelinleri Müslüman olan... ...Müslüman olmayan hanımını da yok etti... ...Müslüman olmayan oğlu Kenan'ı da yok etti... ...en rahatında Allah... ...ne kadar güçsüz durumda olan... ...kayaların altında ezilen, inleyen... ...950 sene Allah diyen... ...la ilahe illallah diyen... ...950 sene dayak yiyen... ...950 sene deli diye sürülen... ...ve kayaların altında ezilen... ...bir peygamberi... ...dünyaya hakim etti mi? Neydi? Çünkü allah Teala için... Amerika'yı bertaraf etmek, Yahudi'yi bertaraf etmek, Avrupa Birliği'ni kenara çekmek diye bir sorun var mı? Bir anda Allah bunları kenara çekebilir mi? Zaten sular orada bekliyor, buzullar eriyor bayağı. Avrupa Birliği'ne doğru geliyor buzullar. Eridikçe Hollanda'nın şeyleri çıkıyor suları. He? Hollanda'nın her tarafı sudur, ben orada vaza gittim kaç defa. Her taraf su. Su böyle duruyor. Suları şeyle zapt ediyorlar. Duallarla şeyler. Ama buzullar da eriyor bir taraftan. Ey Avrupa Birliği aklınızı başınıza toplayın. Buzullar eriyor bir taraftan. Bizim buraya gelene kadar biz çoktan ölürüz ama sizin oraya erken gelecek gibi gözüküyor. Onun için dikkat edin yani. Buzulların ayarı var yani Avrupa Birliği falan kıta muta gidiyor yani. E şimdi sen arkadaş Allah Teala ya füzeyle mi baş edeceksin? He? Zaten suyun altında motor bozulacak yani. Sizin motorlar bozulacak. Efendim motorlara kuş girebilir, kedi girebilir, ondan sonra su girebilir. Değil mi sizin bütün füzeleriniz bir anda bozulabilir, iptal olabilir. Onun için siz Allah Allah harbe kalkışmayın. Gezegen gezegen arayıp da nereye çıkacağız diye kaçacak yer aramayın yani. Aklınızı başınıza toplayın. Müslüman olun kurtulun. Müslüman olun kurtulun kardeşim. Eslim teslim. Hirekle mektup yazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ol kurtul yani bunun. Dünyada da kurtul, ahirette de kurtul. Ahirette de kurtulamayacaksın. Dünyada da kurtulamayacak bu kafirler. Mümkün değil kurtuluşları yok. Dünyada da helak olacaklar. Şirk ile bile düzen yaşar, zulümle düzen yaşamaz. Onlar şirkle kaldılar mı? Kalmadılar. Onlar ne yaptılar? Zulüm yaptılar. Afrika'yı bütün sömürdüler. cezayir Tunus'u ne hale getirdiler? Onlar daha yeni de bile 100 bin kişi Cezayir'de öldü mü ölmedi mi? Abbas Medeni'nin partisi Ehli Sünnet Müslüman kardeşler Abbas Medeni varıdı ee, Oğlu gelmişti Efendi Hazretleri burada ziyarete Onun partisi bir kazandı diye neler yaptırdılar Kim yaptırdı onu Fransa yaptırdı Nasıl Yüz yap binden fazla adam Perişan olarak öldürüldü Ehli Sünnet Müslüman Cezayir'de Daha 20 sene evvel Yeni konuşuyorum eski sömürüleri konuşmuyorum Sen bütün Afrika'yı sömürdün Köle ettin Sen bütün dünyayı perişan ettin bütün dünya oraya gidiyorsun, İtalya sömürüsü, buraya gidiyorsun, Fransa sömürüsü, buraya gidiyorsun, Hollanda'nın bile sömürüsü var, küçük küçük küçücük bir yer, o bile sömürü yapmış orada gidip. Efendim, Güney Afrika'ya gidiyorsun, şu an sömürüsü, buraya her yere gidiyorsun, orada hep sömürü. E dolayısıyla sen bu kadar zulümle abat olacağını mı zannediyorsun? He? Biz sana Hristiyan'sın diye dünyada helak olacağını demiyoruz. Dünyada Allah Hristiyanlara cennet gibi bir hayat da yaşatır. Çünkü neden? Sonu cehennem olduğu için. Dünyadan bahsetmiyorum. Ama dünyada Müslüman bile olsa zulümle abat olamaz. Müslüman bile olsa, zalimse Allah belasını verir. Müslüman bile zalimse, belayı buluyorsa, ya cavurun zalimine Allah bela verir mi? Verir. Onun için sorunları arayalım. Sorunlar sizin zulmünüzden çıkıyor. Sebepler sizin zulmünüzden ürüyor. Evet neticede düzelmesini istiyorsanız, düzelmesi de sizin, en azından Müslüman olmasanız bile... Müslümanlardan elinizi eteğinizi çekip Müslümanların içinin işlerine karışmayıp Müslümanların düzenlerini bozmaktan vazgeçip bu zulmü bırakmanızdır. Siz zalimsiniz. Kafirlikten beter bir şey. Kafirlik ahirette ebedeceğinden ama dünya sonuçları bakımından belalar zulme bağlıdır. Müslüman da olsa zulümle abat olamaz ve berbat olur. Onun için siz zalimliği bırakacaksınız. Size reçete bu. Sömürüyü bırakacaksınız. Bu Müslüman ülkelerin efendim, maddi, manevi kaynakları, sömürmeyi bırakacaksınız. Kaynaklarını insanlara terk edeceksiniz. Millet açlıktan ölüyor, bütün pırlanta şeyleri sizin. Borsası Londra'da. Zümrüt'ün bilmem Amerika'da. Yakut'un um, bilmem Fransa'da. Ya adamın toprağından çıkıyor, adamın kemikleri sayılıyor, açlıktan ölüyor. Adam açlıktan ölüyor, sen orada borsa kurmuşsun. Adamın kaynağıyla. Bu ne zalimliktir ya? Sizin zalimliğiniz, sizin israf ettiğiniz ekmekle yemekle Dünyada açlıktan ölen kalmaz Milyonlar orada ölüyor Onun için Allah'ta zaten en büyük zulmü Allah'a şirk koşarak yapıyorlar Ama o dünyada şirkten yaşayabilirler Çünkü dünyada Mevla müsaade etmiş Ama dünyada zulümle yaşamaya müsaade Etmez Bundan dolayıdır ki Yahudilerin Ve onların peşine Giden Onlara uyan, onların zulmüne uyan. Filistin'deki zulüm nedir? Gazeteki zulüm nedir? Açık hava absansı yapmışsınız. Adam bir yere gidemiyor, bir yerden çıkamıyor. Geçitlerden gizli gizli koyun geçirecek de kurban bariyle kurban kesecek. Ey gidi Filistinli Müslüman, zaten kurban kesmen vacip bile değil sana gariban ya. Yine bile kurban kesmeye kurban getir. Adamlar tünellerin altından, ikide bir tünelleri tıkarlar, ederler. Orayı bombala, burayı bombala. Oradan çıkamaz, buradan çıkamaz. Her tarafa duvarı çevirmiş, oradan denize dayanmış gazzeyi. Ne olacak arkadaş? Bu millet ne yapacak yani? Bu Müslümanlara bu zulüm nedir? Bunları niye tanımıyorsunuz? Bunlara niye devlet vermiyorsunuz bu Filistin Müslümanlarına? Bu adamlar niye uçak inemiyor, kalkamıyor? Ben niye Filistin'e gidemiyorum? Giderken efendim illa Televbe ve Yahudi'ye ineceğim. Ben niye bir Müslüman havaalanına bir Arap kardeşime, Müslüman kardeşimin yanında gidemiyorum ya? Bu adamlar ne haldedir yani? Tam açık hava hapishanesi, tam. İlaç yok, bir şey yok, gitmiş şey yok. Perişan haldeler Allah yardım etsin Allah. Amin. E bu kadar zulümle beraber, ondan sonra sen neden bahsediyorsun? İnsan hakları bilmem ne hakları bilmem ne hakları. Bırak o ayakları sen. Ne insan hakları sen? Sen Müslümanları insan kabul etmiyorsun ki sen. Kendinden olmayan insan kabul etmiyorsun zaten. Allah şerlerinden muhafaza edin. Allah bu dünyanın zulüm düzenini nihayet erdirsin. Amin. Allah Teala Müslümanların üzerinden bu zulmü belayı kaldırsın. Amin. Allah Teala İslam ve ehlini aziz eylesin. Amin. Allah Teala küfrü ve elini zelil eylesin. Amin. Amin. Şimdi iki şart. İman edecekler, salih amel işleyecekler. Biz demek bu şartlarda tamam olsaydık Allah'ın verdiği üçlü müjde gerçekleşir miydi? Gerçekleşmediğine göre iman ve ameli salih şartlarını ifade biz neyiz? Eksiyiz. Bizim düzeltmemiz gereken burası arkadaş. İmanı tasih Eli sünnete göre düzgün inanç, sonra ameli salih, fıkha göre salih amel. Bunları çoluk çocuğa yetiştirip yapıp, medreseler, talebeler, hocalar, efendi hazretlerinin buyurdu, ah kurban oldu, ne yollar, yöntemler gösterdi ya. Bugün etraf kana alıyorsa, yangın yeri de, şu Türkiye'de bu yangın şu anda henüz vurmadıysa, o mübarek gavsun, o müceddit hazretlerinin emri bil maruf, vazuna sıhhat, iyili emretmek, kötülükten ney etmek, medrese açmak, yani bir medrese, bir talebe Kur'an okuması yani babası anası efendim müşrik bile olsalar diyor oğlu besmele çekse kabir azapları hafifler diyor ya cehennemden çıkmaz ama azabı hafifler müşriğe bile fayda ediyor bir çocuğun besmele çekmesi ya bizim çocuğumuz besmele çekse bize ne kadar fayda edecek bu vatana milletine ne kadar fayda edecek doğru besmele çekecek el üstünete göre inancını öğrenecek değil mi okullardaki yeterli mi okullarda giden dersleri yeterli mi değil Din derslerinde zaten ne diyor? Mezhepler beştir, birincisi caferidir diyor. E bu dersi alsa bizim çocuk nasıl ameli salih olacak? Olmaz ameli salih. Onun için her taraf geriden beri tel temizlenmesi lazım. Çünkü çok bozuk bir düzen kurulmuş. Bunun düzelmesi çok da zaman alabilir. Allah Teala yetkililere yardım etsin. Feraset versin, basiret versin, şuur versin. Allah Teala ee, vehhabi tehlikesinden, ve şia tehlikesinden yetkilileri muhafaza etsin. Amin. Yanlarında müsteşar olarak giren ajanların şerrinden muhafaza etsin. Amin. Allah onlara onların oyunlarını acilen göstersin. Amin. Sahabe düşmanlıklarını, kaderi inkarlarını ve bütün ehli sünnet düşmanlıklarını müştehitlere sövdüklerinin hakikatini Allah ibraz eylesin. Allah'ın bir sebepler yaratsın onlara göstersin Allah. Amin. Amin. Siz duaya devam. Allah'ın diler. Biz de duaya devam ediyoruz. Biz gidip oraya buraya şikayet etmiyoruz. Biz dilekçeyi nereye veriyoruz? Mevla'da. Nereye? Mültezemde allah Teala veriyoruz. Nereye veriyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veriyoruz. Nereye veriyoruz? Gafs-ı Ceylani, Abdülkadir Ceylani'ye veriyoruz. Kim Tasarruf sahibi velilere veriyoruz. Efendi Hazretlerimizin himmetine muracat ediyoruz. Biz yetkili Efendi Hazretleri o zaman Denizlili İbrahim Efendi, Hoca Efendi'ye çok eziyet ettiler. Kaç gün hapiste tuttular. O herhalde, bu 28 Şubat değil o. Çok eskiyi konuşuyorum, 80'leri konuşuyorum. Öyle eziyet ettiler artık, dayanamayacak hale, yani, e, getirdiler. Kur'an-ı Kerim'e çıplak oturtmaya kalktılar. Neler ettiler İbrahim Efendi? Çok çile çekti. Ondan sonra, daha da pis işler. Hanımını bile getireceğiz, şöyle yapacağız böyle. O kadar ağır şeylerle kaldı, yani Efendi Hazretleri'ne haberler geliyor bize, burada tabii ben o zaman gençim ama Efendi yanındayım hep. Yani işte kurtulsun, Efen dedi ki biz Ondan sonra neyse Allah'ın izniyle kurtuldu da e, Hani bir beddua edilmesi e, Veyahut da işte Karşı şikayet lazım, çok hukuksuzluk oldu falan Efen dedi ki biz bu işleri meşayiha havale ederiz Çünkü meşayih aracımız yani Meşayiha havale etmek ne demek oluyor? Allah'a havale Allah'ın kapıcıları onlar Allah'ın kapıcıları yani meşayih, evliya olan Biz meşayiha havale ederiz Hakikaten de şikayet bile edilmedi yani hak hukuk bile iddia edilip de davacı olunmadı. Ama o adamlar en kısa zaman içinde ona o işkenceleri yapanların hakiminden, komiserinden hepsinin akıbetini İbrahim Efendi bir anlatıyordu kısa zaman sonra geldiğinde çünkü biz uğraşsak biz baş edemeyiz. Ama Mevla'ya havale edersek, Evliyaullah'ın himmetine sığınırsak öyle güzel muamele yaparlar ki evet bize hacet kalmaz. Bizim kapımız Büyük kapı. Allah'ın kapısı. Biz dilekçeyi oraya veririz. Evet. Ama şimdi biz kendimize düşeni de doğru yapıyor muyuz? Günahlarımızdan tevbe ediyor muyuz? Biz de kendimize bakalım şimdi. Bir de o var. İman ameli halihi düzeltin. Üç tane size söz veriyorum. Yeryüzünde sizi halife yapacağım. Razı olduğum dininizin yaşamanız için temkin ve iktidar sağlayacağım. Yan bakan olmayacak. Hem de kılıklık yarsanız. Veliyyübek dileniyor. Min ba'di khaufim emna. Korkudan sonra size güvence vereceğim. Yani korkunuz geçecek, yerine emniyet gelecek. Üç tane müjde. Hiç korkmayacaksınız. Sahabe-i bu vaatları amel ettiler mi? İman-ı ameli salih'i tamam ettiler mi? Allah onlara dünya hakimiyeti verdi mi? Kiçrayı kaç seri Hirekli devirdi mi? Dünyanın en büyük iki imparatorluğunu onların eline verdi mi? Hazinelerini fi sabilillah, Beytül Allah verdi mi? verdi. Resulullah'ın da helek-i Kisra ve le'i Kisra'dan, helek-i Kaysar ve le'i Kaysar'dan. işi bitti, daha kisra kurulmayacak Acem İmparatorluğu. Heveslenmesinler, kuramayacaklar Şiiler. Acem İmparatorluğu daha yok. Hadis sahiptir, Kisra bitti. Kaysar helak oldu, Rum İmparatorluğu. Daha Kaysar olmayacak. Bir daha Rum İmparatorluğu kurulmaz. Daha bitti. En sonda işte Hazreti Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle bir tamamen bitirdi Konstantin meselesini. Bitti. Yemin ediyorum Kisra ve Kayser'in hazineleri Allah yolunda infak edilecek dedi. Hakikaten oldu mu? Zaten doğduğu gün bile Kisra'nın 14 kulesi düşmedi mi? Mevlid gecesi düşmedi mi? O zaten Hazreti Ömer'in malik olacağı on, 14 krallığa işaret etti. Fars krallarından 14'ünü Hazreti Ömer aldı. Çünkü doğduğu gece 14 kule düştü. Sayıyı bile verdi. Ve böylece İslam aziz oldu. Mekke'de, Kabe'de namaz kılamıyorlardı. Kabe'de konuşma yapamıyorlardı. Şimdi, Hz. Ebu Bekir Efendimiz, yani, kaç kişi olmuşlardı? 38 kişi. 38 kişi olunca, biliyorsunuz, Hz. Ömer daha Müslüman, olmamış. Kaçıncı oldu o? He, 40. oldu. O hikayeleri çok dinlediğiniz için, radyolardan, programlardan. onlardan hemen siyerden bayağı malumatınız var ya. Tamam. 38. Ki, olunca sayı, Hz. Ebu Bekir, radıyallahu an, ısrar etti. Ne dedi? Ya Resulallah, açığa çıkalım. Şimdi bu işte, hep millet ne bilir? Hz. Ömer'le oldu bilir. Şimdi meselenin altına girelim şimdi. Hz. Ebu Bekir'i hiçbir işte Hz. Ömer geçemedi ki. Ne dedi? Her meselede olduğu gibi. Ya Ebubekir, Bekir, hangi işte öne atılsam mutlaka beni geçtin ya dedi. Çünkü geçer arkadaş. O Ebubekir Bekir, radıyallahu an. efendim, siz diyorsunuz ki Hz. Ömer pehlivandı, yiğitti. Tamam. Kırk oldu, ortalığa çıktı falan. Diyorsunuz, öyle biliyordunuz. Bak sizin bir bilginizi daha yenileyelim yani, tazeleyelim. He, Hz. Ebubekir daha 38 iken ne dedi? Hz. Ömer ile Ebubekir'in farkı şu. Hz. Ebubekir Radyalan dayak yedi. <gülüyor> Çok eziyet çekti. Hz. Ömer dayak yemedi. Dayak attı. <gülüyor> dedi ki, Varsa dedi karısını dul bırakmak isteyen, çocuğunu yetim bırakmak isteyen hadi buyursun dedi. E şimdi Hazreti Ebubekir Farqo. Ama çığırı açan kim? E şimdi meseleyi burada haklarını verelim, dikkat edelim şimdi arkadaş. Bak, iki şeyi yaptılar, üç müjdeyi aldılar. Oradan gidiyoruz. Ben de derse buradan başlayacaktım. Dersin sonuna kadar bu vazette 40 ders icap eder. Hazırladığım malumattan. Ama sırayla giderim. Şimdi Bugün gitmeyiz. Canım bugün don olma tehlikesi var. Sizi kaydıramayız şeyde, yol üzerinde. Şimdi bırakacağım. Hz. Ebu Bekir, bunu ne anlatıyorum? Durumun, vahametinin korkulu halin emniyete teptil edilme müjdeleri, sahabe nereden nereye geldiğini konuşuyorum. Derste oradaydı başı. Konu da oraya geldi. Ben yoksa bu ayetleri hazırlamamıştım. Bu konuştuğum hiçbir şey konuşmayacaktım ki ya. Mevla konuşturuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki, ya babekir Bekir inna kalil e Ebu Bekir biz azız dedi. Yani 38 kişi dedi bu işe yetmez. Açıklanacak bir durumumuz yok. Efendim sallallah sem ne yapıyor? Yönetici tabii. Yönetici o. Ümmeti düşünmek zorunda. Milleti kestirmek istemez. Ebu Bekr'd dedi ki, radıyallahu an. Mutlaka bu böyle yürümez dedi. Gizli gizli nereye kadar gizli? Bir şey yapmamız lazım. Bir hareket çekeceğiz dedi bunlara. Ne yapacağız dedi? Ya mescite çıkalım. Mescitte grup grup olalım. Beş kişi, beş kişi, beş kişi bir grup oluşturalım yani. Nasıl ki şimdi mecliste gruplar var ya mesela. Yirmi kişi bir grup yani şimdi. Bir grup yapalım dedi ya bu nedir dedi. Resulullah sellem buyurdu ki tamam ya Ebu madem dedi toplu arkadaşları otuz sekiz kişiden işte kadınlar olmaz, erkeklerden üç beş üç beş mescidin etrafında bir kenarda köşede bir gruplar yapalım dedi. Hazreti Sıddık başlattı bu işi. Ve sonra oluyor lan. Efendim sonra ona buyurdu ki herkes aşiretiyle yapsın. Yani herkes aşiretiyle otursun. Neden? Aşireti Müslüman olmasa bile kavmiyetçilik girer. Aynı grupta olanlar, aynı aşiret olsunlar, onlara bir saldırı olursa aşiret de devreye girer. Hop oh, durun bakalım arkadaş. E bu da bizim kabilemiz yani." desinler. Onun için herkes aşiretiyle otursun. Aldı, topladılar. Herkes üç kere şey. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz Kureş kabilesinden ama tabi altta da boylar var. Kureş üstten geliyor. Altta ne oğullarından? Haydi helal olsun sana ben. Bir bir trilyonluk şey soruya cevap verdi. Ama para veremiyorum kusura bakma. Du'a edebilirim. Allah zihnini açık etsin işini <gülüyor> rast getiresin. Ben de ben de duan paradan iyidir ha. Bu kadar adam amin diyor. Gerçi kendilerine olmadığı için gevşek amin diyorlar. Ama ya amin aldın yine. Temi oğullarından. Temim değil. Tem. Temi. Temi. Teymi oğullarından. Radıyallahu Teala. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Teymi oğullarından diğerleri aşiretlerinden daha Hz. Ömer bile Müslüman olmamış. Efendim şimdi Hz. Sıddık bir atak yaptı. Nedir o? Hepsi oturuyorlar muhabbet gibi. Ama Hz. Sıddık kalktı ayağa. Kendi arkadaşları çapında. Ama hutbe okudu. Yahu şimdi Ebu Cehil dönemi ya. Ebu Cehil dönemi bu. Efendim Ebu Cehil hakim dönemi. Kalktı bir konuşma yaptı. Resulullah de oturuyor. Ama konuşmayı Resulullah yapmıyor. Çünkü Hazreti Sıddık dedi ki sen dedi şimdi karıştır, karışma bu işlere. Ben hutbe okuyacağım dedi. İlk hutbeyi okuyan Ebu sıttıktır. Sıddık'tır. Radıyallahu anh. Kolay mı oluyor bu birincilik ya? Kolay mı oluyor bu önderlik ya? Ondan sonra Hz. Ali mü üstün, Ebu Bekir mü Sana Hz. Ömer bile diyor ki bütün ömrümün, ibadetimin hepsi Hazreti Sıddık'ın mağaradaki bir gecesine feda olsun diyor. Sen ne konuşuyorsun? Hz. Ali ile Ebu Bekir'i tartışmaya açıp onları çarpıştırmaya açıp yarıştırmaya açıyorsun. Sen kimsin ya? Ee gidi kafaları dazlak mollalar. Takke bile yok kafanızda be. Ak uçmuş başınızdan. Ne konuşuyorsun sen? Hazreti, Hazreti Ali'ye sor bakalım kim eftalmiş? Sor bakalım. Hazreti Sıddık'ın işlerine bak, faaliyetlerine bak ya. Bugün Hazreti Sıddık olmasa Efendimiz'den sonra zekat diye bir şey kalmamıştı be. Mürtet olmuştu millet bütün Arap kabileleri. Arap milletinde Müslüman kalmamıştı be. Hazreti Sıddık iki senesini mürtetlerle savaşa verdi. Hazreti Ömer bile dedi ki ya namaz kılıyorlar bari bırakalım. Ne namazı dedi ya zekatı bıraktılar. Namazla zekatın arasını ayıran kafasını ayırırım dedi ben. Hazreti Sıddık o. Sen onun cesaretini, şecaatini biliyor musun? Sen neye göre değerlerden bahsediyorsun sen? Hikayelere göre değil. Burada kaynaklar konuşuyor. Burada dolu kaynak var. Evet. İbni Kesir'in esiratün ebeviyesinde var. Elbidae ve var. Evet dolu. Bütün geçmiş tarih siyer erbabı ulemanın beyanlarında bu. Hazreti Sıddık kalktı, başladı konuşmaya. Efendim Allahu Teala'ya imana ve Rasulüne sallallahu aleyhi ve sellem davet eden ilk hatip kim tarihte? İlk hatip Ebu Bekri Sıddık radıyallahu Bir şey daha öğrendiniz mi? Öğrendiniz. Ben bunu bildiğinizi davet etmiyorum. O arada müşrikler Ebu Sıddık'a ve onun yanındaki Müslümanlara saldırıya geçtiler. Ama diğer Müslümanlar zayıf garip efendim dağılmak durumunda kaldılar veyahut da kurtaramıyorlar şiddetli şekilde Hazreti Ebubekir dövmeye başladılar. Ebubekir Sıddık radıyallahu anhu ezmeye başladılar. Ayaklarının altında çiğnemeye başladılar. Utbe bin Rabia en büyük fasık Ebu Ceylân'ın ayarında, iki tane takunya getirdiği, iki takunya ile beraber o eski takunyalar daha da böyle ilkel, uçları böyle sivri onlarla beraber Hazreti Sıddık'ın bütün yüzünü taradı. Hazreti Ebu karnının üzerine çıktı Hz. Sıddık o hale geldi ki yüzünden burnu seçilmiyordu burun murun yüz kalmadı darmadağın ettiler ve Hz. Sıddık o arada Teymoğulları dedik ya herkes aşiretiyle otursun Teymoğulları geldiler efendim müşriklere dediler durun arkadaş yani burada şimdi bir din davası olabilir ama burada bir de akrabalık davası var adamı mı öldüreceksiniz yani dediler kavmiyetçilikten dolayı Teymoğulları müşrikleri Müslümanlar defedemediler güçleri yok Ebu Cehil'ler yüklendiler ve onlar kendi akraba sonu aldılar. Teymoğulları elbiseye sardılar. Şimdi nasıl böyle yani yürüyemiyor bir şey yok. Baygın. Öldü diye bıraktılar. Elbisenin içinde hemen sardılar. Elbiseyi tutup kefenlen şey eder gibi çuvallan götürür gibi evine soktular. Ama herkes dedi ki kesin öldü. Bir kişi bile yaşar demediler. Öyle darbe yemiş yani. Allahu teala. Sonra Teymoğulları döndüler. Mescide geldiler, dediler ki Ebu Bekir ölürse, Utbe bin Rebiyay gitti. Yani dinimiz aynı. Aynı dindeniz. Ama burada akrabalık var. Ebu Bekir'i bekliyoruz. Ölürse Utbe'yi öldüreceğiz. De. Utbe de çok şanlı, itibarlı Mekke'de. Ebu Ceyla yarın adam. e öldüreceğiz dediler. Sonra dediler bakalım ne durumdadır. Evine geri döndüler. Ondan sonra Ebu Kuhafe babası, radıyallahu teala sonradan Müslüman oldu fetihte. Ebu Kuhafe, Sahabe-i kiramdan annesi, babası, kardeşleri, çocukları, bütün ailesi Müslüman olan tek kişi Ebu Bekir'dir. Radıyallahu anh. Sahabeden hiçbirinin bütün ailesi Müslüman olmamıştır. Anası ise babası olmamıştır. Babası ise anası olmamıştır. Anadın, Bir tek Hazreti Ebu Bekir'dir. Radıyallahu anh. Öyle bir fedai. Ondan sonra gündüzün ee, başında oldu bu iş, akşama kadar Hazreti sittik, hiç konuşamadı. Başını bekliyorlar, öldü mü dirilecek mi? İlk sözü, ilk söz, hemen başına toplandılar, yaşama belirtisi verdi. Maaf Rasulullah. Rasulullah ne durumdadır? Sallallahu. Anh. Sevgi budur. Bayıldığın zaman, ayıldığında ilk sayıkladığındır sevgilin. Tamam mı kardeş? Dirilirken ilk aradığındır sevgilin. Anladın mı? başına en büyük bela ve panik geldiği zaman düşüneceğindir sevgilin öyle paniklediğinde unuttun dayak yiyince unuttun laf işitince kaçtın, korkuyu görünce terk ettiğin sevgili olamaz öyle bir sevgi kuralı kaidesi yok seven sevdiğine itaat eder çok anar çok hatırlar canının malını her şeyini sevdiğinin yoluna feda eder bizde Allah Resulü'nün sevgisi yerleşmemiş Yalan konuşmayalım Yalancılık yapmayalım Bizde yerleşmemiş arkadaş Sahabeden şimdi burada misaller vereceğiz Yani önümüzdeki derste Çok önemli misaller var elimde e Bunları gördüğümüz zaman Diyeceğiz ki biz nerede biz Allah Resul'ün sevgisi Nerede sahabenin Resulullah'a sevgisi Sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki Resulullah ne yap Dediler ki Yahu dediler Sen canını kurtarmaya bak Onlar da Müslüman değil sen canını kurtarmaya bak, Resulullah'a Resulullah soruyorsun be Zaten biz de senin yüzünden papazlık olduk Utbe ile bilmem ne ile Tamam sakin ol Dediler Sonra kalktılar annesine gittiler, annesinin Ümmül Hayr Hazreti Sıddık'ın annesinin künyesi yani Ümmül Hayr annemiz Dediler ki ya sen şuna bir şeyler yedirmeye bak Çünkü bu akrabalık mesela aşiret işi Bu öldüğü zaman bizim Utbe'yi öldürmemiz icap ediyor Bayağı bir kan davası başlayacak Kureşte. Büyük bir kan davası çıkar. Ya bu ölmesin yani. Şimdi onlar da bu Bekir büyük adam diye değil yani. Anladın mı şimdi? Yani aşiretten biri gitmesin. Bak Utbe ile başımız ki utbeyi öldüreceğiz. Kan davası başlayacak, uğraşamayız. Kan davası biliyorsunuz Araplarda başladı bu. Yüz sene, 120 sene yani. E bu herkes çoluk çocuğu gidecek. Ya bunu yaşatma bakalım şimdi. Dediler ki annesine bir şeyler yedir, bir şeyler içir de belki canlanır dediler. Annesi onlar gitti bıraktı. Annesi tek başına kalıyor, ısrar ediyor Yemek yedirecek, ağzına bir şey koyacak Mafe ala <gülüyor> Rasulullah Rasulullah ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü kavga oldu ya Rasulullah'a da bir şey vuran oldu mu acaba Ona korkuyor O da de Ma li ilmun bisahibik Annesi de Senin arkadaşından benim bilgim yok Annesi de öyle konuşuyor Sonra Müslüman oldular da, da o zaman değildi Ta 37 kişi, 38 kişiden bahsediyoruz ilk dönem Senin arkadaşından benim haberim yok Git dedi. Ondan sonra Hattab'ın kızı Ümmü Cemil'e o belki bilir. Ona sorarsın. Annesine diyor. Annesine diyor ki ben kalkacak halim yok burada. Sedyelik vaziyetteyim. Şey git diyor Hattab'ın kızına. Ümmü Cemil'e git. Sorma Resulullah ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemiyor. Yemek içmek yok. Annesi gitti Ümmü Cemil'e gel. Dedi ki Ebu Bekir soruyor. Muhammed İbni Abdillah. O da Resulullah demiyor bak. O diyor ki Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne durumdadır? O da dedi ki ne Ebu Bekir'i takarım ne Muhammed İbni Abdullah. bana ne onlardan dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve teala ala seyyidine Abii Bekir. Ama dedi senle beraber geleyim, geleyim dersen hani burada komşuluk var. Halk var hukuk var yani oğluna bir bakalım edelim Ben ilgileneyim diye Yanında geleyim istersen Dedi gel Aldı beraber geldiler ee, Efendim O Ümmü Cemil denen kadın e, Görünce onun öyle yüzü dağılmış Burnu yüzü her yeri perişan O vaziyette görür Sanki bomba patlamış üstüne Görünce biraz e, ota da dayanamadı Etkilendi Bir bağırış e, nara attı Dedi ki sana bunu yapanlar ne büyük fasık ve kafirmişler dedi. O da öyle dedi yani. Böyle de insana yapılır mı dedi. Allah senin intikamını bunlardan alır. Öyle ümit ediyorum dedi. Bunlarda da böyle çok şeyler var ha. İlham gelen insanlar var. Sonradan Müslüman olacak olanlar zamanında da böyle konuşmaya muvaffak oluyorlar. Hz. Sıddık dedi. Mafe ma ala Resulullah dedi. Başka bir şey söylemiyor. Resulullah ne yaptı dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki bir şey yok, bir şey yok. Sen dedi kendine bak. Ona bir şey yapmadılar. Ona bir şey olmadı dedi. Peki dedi. Nerede o şimdi dedi? Darul Erkam'da dedi. Erkam, Darül Erkam Müslümanların toplandığı yer. Darül Erkam, Darun Nedve kafirlerin meclisi. Darül Erkam Müslümanların meclisi. Safa tepesindeydi o. Darül Erkam'da dedi. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki Resulullah, Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görürüm mutmain olurum, gönlüm rahat eder ya da onu görene kadar bir yemek ve bir damla su tatmayacağım Allah'a yemin olsun dedi e zaten hararet bütün tabi kan kaybetmiş e, efendim zayıf düşmüş annesi çok üzüldü ya dedi bu ne yapacağız bu yemez içmez bu ölür burada dedi bunu ne yapalım ne edelim dediler biraz daha kendine geldi madem öyle dediler yani bu vaziyet yaşanmaz Resulullah'a da çağıramıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırttırmıyor. İstemez Resulullah'ın gelmesini sallallahu aleyhi ve sellem. İstiyor ki o gideyim. Artık e, o iki tane kadına yaslanarak, dayanarak, e, efendim e, yavaş yavaş yavaş artık e, zor nefes alıyor. Getirdiler. Darülak ama oralar yakın. Evler birbirine yakın biliyorsunuz. Mekke o zaman küçücük bir yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına soktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce hemen üzerine çullandı onu bir sarıldı ona, bir öptü onu. O sonra diğer Müslümanlar da vardılar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o kadar acıdı, o kadar ağladı, o kadar üzüldü onun halini görünce. Dedi bir bir ya Resulallah, neyse bir sen annem babam sana feda olsun. de bir şey yok dedi sen. Niye üzülüyorsun ya Resulallah? Ancak bu fasık dedi yüzümü perişan, yani yüzüm burnum vesaire çok zarar gördü. Ama dedi benim esas meselem bu benim annem dedi. Bak bak. Daha yemek içmek içmemiş, o da perişan olmuş, yani yoğun bakımdan beter. Dedi ki, benim annem bana çok iyi baktı, çok da iyi bir kadın, ümmül hayır, yalnız çok, e, sen de mübarek duası kabul olan peygamber misin? Sen dedi, bu vesileyle şu annem de hazır gelmiş, yumuşamış benim yanımda, bunu dedi bir Allah'a davet et, Resulüne davet et, bu Müslüman olursa biz büyük bir kazanca girdik, dedi. Yahu kardeşim, canı çekiliyor orada öldü, ölecek, Yemek içmeyi tatmıyor Oradan anamı kurtarabilir miyim? Müslüman edebilir miyim? Ya? Derde bak ya! Bunlardaki İslam aşkına bak! Allah'a davete bak kardeşim! Ya. Ondan sonra Allah senin sayende onu cehennemden umulur ki kurtarır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki sen de bu haldesin dedi Ya Rabbi bunun annesine İslam'ı nasip et dedi Annesi o anda Müslüman oldu elhamdülillah Babası geç! Babası Mekke fettine kadar durdu bu Kuhafe radıyallahu anh. annesi o anda müslüman oldu elhamdülillah yani ama tabi Hz. Sıddık bu Hz. Sıddık öyle bir acayaptır ki e, babasının müslüman olduğunda da ağladı Ebu Kuhafen Mekke Fettin'de e, getirdiler sedyeyle işte böyle taşıyorlar. şimdi ki tekerlekli araba düşünelim getirdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki ne getirdin ya babekir baban? dedi müslüman olacak seni görecek e dedi biz giderdik ona yaşlı adam ya Babakir, yaşlı adamı niye buraya getirdin? E dedi, olsun gelsin getirdik. Müslüman olması, Müslüman oldu. Hz. Sıddık ağlama amaçları. Şimdi burada Hz. Sıddık ağlayınca, babası da Müslüman olunca, millet zannet, ne zannedersin? Ne zannettiniz? Sevinçten zannettiniz. Değil. Üzüntüden ağladı. Üzüntüsü ne biliyor musun? İşte sevgi, işte muhabbet, işte Habib, işte dost, işte mağara arkadaşı. Onun için Kur'an tek kişiye diyor, mağaradaki sahibine, arkadaşına ne diyordu? La Vallahi ene sahibi diyordu. Ayetler okunurken Hazreti Sıddık Efendimizin vefatından sonra, hüngür hüngür ağlayıp, vallahi onun sahibi benim, bu ayette geçen benim, arkadaşı benim diyordu. Neden? Çünkü öyle bir sohbet. Sohbet birliktelik. Birliktelik bedenlerle olmaz Ruhlar kaynaşmazsa bedenlerin birlikteliği Etkili olmaz Ona kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de fani olmuştu Rabıtanın delillerinden biri Ya Resulallah senin suretin gözümün önünden Gitmiyor E gitmesin ya babekir. Bir sorun mu var ama utanıyorum Abdest bozamıyorum Abdest bozarken bile sen önümde görünüyorsun Onun için ben çok utanıyorum Ya, ya Resulallah Nasıl yapsam abdeste ya biz bir kere Resulullah'a veya gördüğümüz bir şeyhimizin suretini rabuta yapacağız. 5 dakika, 24 saatte 5 dakika canımız çıksa, 5 saat uğrasak 5 dakika getiremeyiz. Gözümüzün önüne 5 dakika tam getiremeyiz. İki bir gider gelir, elektrik gibi gider gelir. Çak çakar böyle. Ya bir tut daha şöyle. Sevgimiz eksik. Sevgide fani olsak mürşidimize karşı, önümüze gelmek için uğraşmak bir yana, göndermek için uğraşsak geri gitmez. Hazreti Sıddık diyor ki, abdest bozamıyorum yani, avretimi açamıyorum ki. Seni görüyorum. Rasulullah sizen Ne yapalım? Ya baba bunda vebal ve günah yoktur sana. Bunda sen mesul değilsin. Sen abdest hacetini gör. Bunu Kaldıbahdadi Hazretleri naklediyor. Bukhari'nin rivat ettiğini söylüyor. Elimizde mevcut olan kitaplarında bulamadık. Ama tabi Kaldıbahdadi'nin bulduğu kaynaklar o dönemdeki bizim elimizde şu anda yok. Bukhari'nin de birçok eseri şu anda mevcut değil. Tefsiri yok mesela. Dolayısıyla bu karinde rivayet ettiğini söylüyor Halid-i Risale-i Halidiyyesinde. İlginç bir mesele yani. O kadar Resulullah ta fani sallallahu Yani babası müslüman olmuş. Seviniyor diyorsun. Niye Ü ağlıyor üzüntüden? Niye üzülüyor? Diyor ki ya Resulallah. Vallahi benim babam ateşten kurtuldu. Sahabeden oldu. Cennetlik oldu. Sahabeden oldu. En büyük evliya ona yetişemez artık Ebu Kuhafe'ye. Radıyallahu anh. Sahabeden ol. Ama ben isterdim ki burada burada senin amcan Abdülmuttalip olsaydı Ebu Talip, Ebu Talip, Abdülmuttalip dedesi Senin amcan Ebu Talibi çok uğraştın Son nefesinde bile bir kelime-i alamadın O da seni çok korudu, sana çok baktı, çok hizmet etti Sen Ebu Talibi kurtarmak çok isterdin Ama sen orada kurtaramadın Ben de ağlıyorum ki Babamın yerine keşke Ebu Talip burada Müslüman olsaydı yani senin amcanla gözün aydın olsaydı Ben babamı anamı düşünmezdim Feda ederdim Bu nasıl bir sevgi ya Bu ne bir alaka ya Ebu Talip öleli olmuş on sene Küsürü var Yani orada konu Ebu Talip değil Ama nasıl bir sevgi ki Resulullah s.a.v amcasını iman ettirmek istedi de Ettiremediğinin üzüntüsünü yaşıyor o. o da içinde aynen Yıllardır yaşamış ki Bu nasıl bir şey O sevinmeden sevinemiyor kendi sevincine sevinemiyor, o üzülüyorsa. Ki Resulullah Sıttık orada ah Ebu Talip olsaydı da demedi. Yani Ebu Talip konusu da geçmiş değil. O konu geçmiş değil yani. Efendimiz onu düşünmüş değil o arada belki. Ama Hazreti Sıddık onu unutabilir mi? Sevgilisinin rızası olsaydı. Sevgilisi sevinseydi. Başka yönden de sevinseydi. Amcası gözünü aydın etseydi. Sevgi bu, muhabbet bu. E şimdi Hazreti Sıddık işte ondan sonra iki kişi Hazreti Ömerle İslam aziz oldu. Hatrice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti. Ya Rabbi ya bu cehille ya da Ömer ile Ömer'den biriyle İslam'ı aziz eyle. Allah'ın vahyi'nden hadisler vahidir. Niye Allah Teala ikisini de aziz eyle dedirtemez miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına kalsa hepsi Müslüman olsun ister. Ama dua nasıl ettiriliyor? İki Amr, onu da da Amr, bu da Ömer. İki amurdan biriyle yani tahlib kaidesiyle Amr ile Ömer aynı kökten geldiği için iki Ömer'den biriyle derler Ebu Cehil'in adı Ömer değil Amr'dır da Amr olduğu için tahlib kaidesinde iki Ömer'den biriyle deniyor ee, Allah Teala İslam'ı aziz ile dedi Allah Teala Hazreti Ömer Efendimiz'e bunu Bu şerefi nasip etti İslam aziz oldu Ama bakın nereden gelindi Ondan sonra Ebu Zer Hazretleri geliyor kaç gün açsızsız kaldı Orada Resulullah'ı arıyor Üç gün Rasulullah gösteremediler Darül Arkamda evi gösteremediler. Ebu Zer orada biliyorsunuz, yemedi, içmedi de neyle geçindin, neyle bak şey ettin, zemzemle devam ettim dedi Ebu Zer Hazretleri. Sade zemzem içerek yaşadı günlerce haremde. E zemzem onun için doyurur hadis-i şerifi de var. Yemek yerine geçer, sırf zemzemle yaşanabilir. Bu da bir mucizedir, ayrı bir mesele. Elementler içindeki incelendiğinde zaten bu çıkıyor. Zemzem-i turmin ve şifa-i Zemzem hem yemektir hem şifadır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, Orada efendimize 5 gün on gün bekleyip göremeyen var. Şu evdedir diye denilemiyor. Şu korkuya bak. Şu güçsüzlüğe bak. Şu zafiyete bak. Ondan sonra gelen emniyete bak, İslam devletine bak, izzetine bak, heybetine bak. Kisra nere? Kayser nere? Hem de çok uzun bir zaman geçmeden hemen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 sene 20 sene içerisinde Kıbrıs'a kadar Hz. Osman döneminde adalar fethediliyor. Dolayısıyla Sahabe dediler, Ya Resulallah, dövülüyoruz, sövülüyoruz, eziliyoruz, perişan oluyoruz. Ee, bir, e, köleler var, bir Rumiler var, Bilal Habeşiler var, Habbablar var, fakirler var. Bunlar çok eziliyorlar, aşiretleri zayıf. Onlara ne Hazreti Bilal'e yapılanları biliyorsunuz, kıssaları duyuyorsunuz. Diyorlar, Ya Resulallah, ne zamana kadar da ne yapacağız? Madem öyle ayaklanalım bunları, hepimiz ağamızı keselim. Yani gece boğazlayabiliriz. Hani ama tabi sonra ne olur? Sonra ne olur? Ayrı bir şey. Hani dayanamıyoruz bize yapılan işkence ediyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sabredin, sabredin. Velakinneküm kuntum testacilûn. Acele ediyorsunuz. Emhasibtum entedhulul cenne. Siz cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? kum ayetikum meselüllezîne kalevun min kablikum. Geçmiş ümmetlerin başına gelen belalar sizin başınıza gelmeden. Onlar ne durumdaydılar? Mesettumul ve darra. Onlar demir testereyle tarandılar. Etleri kemiklerinden demir testerelerle kazındılar. Yine de dinlerinden dönmediler. Ateşten kuyulara atıldı buruç hesabı. Efendim bir kadın bebeği koynunda atıldı hatta. Bebek dile geldiği mesele. Anne orada cennet var. Sabret anne dedi. Bebek dile geldi. Annesi çocuğuyla atladı kazılan ateş kuyularına atladılar, dinlenden dönmediler. İkiye ortadan bölündüler, demir testere getildi, yarısı buraya, yarısı buraya düştü, dinlerinden dönmediler. Ey benim hesabım. niye acele ediyorsunuz? Siz daha henüz o kadar çile çekmediniz. Siz o çileleri çekmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ey gidi bizim Müslümanlar, biz çay içerek, börek yiyerek böyle cennete gideceğimizi mi sanıyoruz? Ama peygamber bile artık bıçak kemiğe dayandı, bütün sahabesinin bıçak kemeği yanından. Meta Nasrullah. Allah'ın yardımı nerededir dediler artık. Ela inne Nasrallah'ı karim. Allah'ın yardımı yakındır buyuruldu. Kimisi şehit oldu. Kaderinde o varsa şehit olan peygamber de oldu. Velilerden de oldu. O kader meselesidir. Allah'ın yardım etmeme meselesi değildir. Çünkü ona bir makam murad edilmiştir. O ayrı bir şey. Allah'ın melek orduları her zaman bakidir. Allah'ın meleğe ihtiyacı yok. Celle şanü. Ama... Siz imtihan edileceksiniz. Ey benim azhabım, vallahi yemin ediyorum, Allah bu dini tamamlayacak. Leytimmenne allâhez el emr. <gülüyor> Allah bu dini o kadar serbest edecek ki buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin biriniz Mekke'den Sanay'a gidecek, yani Yemen'e gidecek, veya dünyanın bir ucunu demek istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan kalkıp dünyanın bir ucuna gideceksiniz. Bir tek koyununuz varsa yanınızda, Kurt bir şey yapar mı diye kurttan çekinebilirsiniz Koyununuz adına Başka Allah'tan gayri bir din düşmanı İslam düşmanı Allah bırakmayacak Ve bu dini Allah tamamlayacak Buyurdu Lakin siz acele ediyorsunuz Hakikaten sallallahu aleyhi ve sellem'den işte Medine dönemi ondan sonra birkaç seneler sonra Yani o Mekke Döneminden 10-15 seneler içerisinde Ne oldu? Taif de edildi Mekke de Ondan sonra bütün dünya İslam yayıldı. Hakikaten sahabe-i artık emniyet içerisinde Yemen'e kadar da gitse, Şam'a kadar da, Busra'ya kadar, Tebu'a kadar nereye giderseler, bir tane din düşmanının saldırısı kalmadı. Bak 5-10-15 sene içinde Allah bu dini tamamlayacak yemin etti. Allah onu yemininde sadık etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama siz acele ediyorsunuz. Şimdi ben içinizden iman edip salih amel işleyen... İki şartı yerine getirenlere Üç şey vaat ediyorum buyurdu Halife yapacağım Yeryüzünde dininizi imkanla yaşatacağım Korkularınızı emniyete teptil edeceğim Sahabe-i iki şartı yerine getirmiş mi? Üç müjdeyi de Allah vermiş mi? Vermiş. Ondan sonra onları takip eden Tabi'in tabi tabi Geldi geldi geldi Osmanlı ecdadımıza kadar Onlar da bu iki şartı yerine getirmiş mi? Getirmiş getirmiş ki Allah vaatini yerine getirmiş Peki şimdi geldiğimiz bu 150 senelik da son biraz dönemini katarak bu dönemde Müslümanlar iki şartı yerine getirmiş mi? Getirseydi Allah'ın vaadi asla bozulmazdı. Allah vaadine hulfetmez. O zaman ne yaptık? Biz şartları ihlal ettik. Allah bizi ıslah etsin. Allah'ım hayırla islah ile, Allah'ım belasız islah Allah'ım hidayet ihsan ile, Allah'ım sen cümlemizi yoluna al ya Rabbi ehli sünnete göre itikatlarımızı tahsiye etmeye muvaffak eyle Ehli sünnetin fıkhına göre amellerimizi salih olarak yapmaya muvaffak eyle Çoluk çocuğumuzu bu yönde yetiştirmeyi nasip eyle Allah'ım İslam'ın ve ehli sünnetin izzetini bize izhar eyle Bidatı ve ehli bidatı zelil olduğu dönemleri bize yeniden izhar eyle Allah'ım Suriye'ye, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Afganistan'a, dünyanın neresinde zulme uğramış? Mazlum hapislerde, esir kamplarındaki Müslümanlar, Suriye'de, Irak'ta, bütün eli sünnete yardım eyle, yardım eyle, yardım eyle! Allah'ım nusretinle teyit eyle! Allah'ım sen Fazlükörem'le bize iki cihanda rızanı helal eyle, cennetin cemali nasip eyle, cennetine götürecek inançlar amelleri nasip eyle, cehenneminden, azabından hıfza eyle! Ateşinden sana sığındık emin eyle. Gazabından muhafaza eyle. Şehenneme götürecek inançlar ve amellerden bizi muhafaza eyle. Amin diyen dilleri. Nâ rücahimden <gülüyor> azâdı. Allah'ım amin, Allah'ım amin, Allah'ım amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahib. Evet, kardeşlerim salvatlarımızı okuyalım. Dualarımızın kabulü, hayırlı muradların husûlü için buyur. As-salâtu vesselâmu aleykâ Rasûlullah as-salâtu vesselâm. Aleykâ Habîbullah as-salâtu vesselâm. Aleykâ ve velînele ahirîn. <gülüyor> Şehban Rabbik Rabbı ve selamün Mursalin. ve sallib Muhammedin Nabiyyül-Mi, el-Ḥabīb al el-ʿAẓīm Al-Jāhī, ve Amin.